Çıkkasıydı. Merhaba Kainat, bugün 24 Haziran Cuma, yıl 2016, ay 6, gün 176, hazır 50. 1437 Hicri Ramazan 19, 1432 Rumi Haziran 11. İstanbul için iftar vakti 2048. Fırtına. Günün Sözü. Doğaya karşı işlenen bir suçun öcü, insan adaletinden daha zorlu olur. Dostoyevski. Günün Şiiri. Pusudaki. Gece bir anda yıldız, bahçe bir anda çiçek. Uzaktan denizin kokusu, karanlıkta kımıldayan böcek. İçimi bir anda aydınatır mimozalar, bir anda yaşamak yeniden güzel, yepyeni bir aşk pusuda hazır. Attila İlhan. Günün tarihi: 68 yıl önce bugün 24 Haziran 1948'de Rusya'nın Batı Berlin'i abluk altına almasından dolayı, alması dolayısıyla Şehrin ihtiyaçlarını karşılamak için Amerika Birleşik Devletleri tarafından birkaç ay sürecek hava köprüsü kuruldu. Binden fazla uçuş gerçekleştirildi. Günün malumatı Yengeç Burcu'nda doğanlar 21 Haziran 21 Temmuz. Yengeç Burcu'nda doğanlar aşkta sevdikleri takdirde inatçı ve sadıktırlar. Pilotluk, gemicilik, eczacılık ve turizmcilik mesleklerinde başarılı olurlar. Yıldızınız Ay. Duygular temsilcisi, grubunuz su, burcunuzun türü öncü, üstün yeteneğiniz sabırlı olmak, özelliğiniz merhametli ve yumuşak huylu olmak, amacınız daima yükselmek, yenmeniz gereken huyunuz dikkatsizlik, devamı haftaya. Büyük Saatli, Büyük, marif, saatli marif Takvimi, takvimi. Merkez Açık Radyo burası AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz. Ömer Madra Can 11 ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı El Torito Pinto adlı şarkıyla yaptık. Bu Kofradia de la Virgen de Concepción in Izalco diye bir dini tören kutlama daha doğrusu bir ritüel onun bütün katılanları toplu olarak söylüyorlardı Pipil Kızılderilileri ya da yerlileri El Salvador'un albümünden alma bir parçaydı bu pipiller ya da Kuskatleksler Kuskatlekler yerli bir halk El Salvador'un batısında yaşıyorlar Orta Amerika'da ve Kuskatlan diye adlandırılabiliyor o bölgeyi böyle o bölge ve kullandıkları dil de Nahvat ya da Pipil Toltek halkının da kullandığı bir dile akraba Nahvatlı ulusuna ve işte 2009'da Del Diario de Hoy adlı gazetede çıkan özel bir habere göre kar amacı gitmeyen örgütlerin Çeşitli üniversitelerle birlikte yaptığı çalışmalarla bir koruma, doğayı koruma ve canlandırma yerli kültürü Pipil şeyinin de yerlilerin topraklarının kendisini El Salvador'da yeniden hayatta hayat bulması kültürünün canlanması için yapılmış bir şey. Çünkü iç savaş sonrasında ülkenin büyük bir kıskma etkilenmiş. Bunların arasında Pipil yerlileri de aynı şekilde bulunmaktaymış. Ve sayıları da e, 1800'lerde e, 3000 3000'lere kadar da e, çıktığı da görülmüş galiba. 1980'de 200'ken. Evet 1980'de 200'ler de değil. Yani çok evet. bitmek üzere. 200 kişiye öyle. kadar inmişken işte 3000'e doğru çıktığı da e, belirtiliyor. Bu Olabiliyormuş önemli. yani bitti derken gene bitmesini engelleyip çeşitli politikalarla beraber elinizden geldiğince bu insanların kültürlerini devam etmesini sağlayabiliyor musunuz? Yani yeniden büyük bir ilgi doğduğu belirtiliyor elimizdeki haberlerde geleneksel inançların ve kültürel uygulamaların Pipil halkı tarafından yapılan ve kendi törenlerini, ritüellerini de geleneksel giysileri içinde kutlamalarına izin verilince. Kültür tekrar geri dönebiliyor. Şimdi bu neden çaldık? Bir de Jose Feliciano Ama'dan bahsetmek gerekiyor. 1881 doğumlu. Çok genç yaşta öldürülerek hayatını kaybetmiş. 1932'de ölmüş. 43 yaşında yerli bir halk lideri. Izalco'dan gelen El Salvador'dan bir pipil lideri. 1932'deki köylü ayaklanmasına katılmış ve orada öldürülmüş Jose Feliciano ama ama bu da dünyada şimdi Kolombiya'dan gelen barış ve ateşkes haberiyle birlikte kutlayabileceğimiz bir şey. Bunu onun içinde şimdi Eduardo Galeano'nun aynalar kitabından bakalım.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 Seçimleri kazanmak yasak. İnsanlar daha sıkı çalışsınlar ve daha ahlaklı bir hayat sürsünler diye Wall Street krizi, kahve fiyatını ve El Salvador'un sivil iktidarını alaşağı etti. Çorbadaki zehri ve haritadaki düşmanı ortaya çıkarmak için sihirli bir sarkaç kullanan General Manueliano Hernandez Martinez ülkenin dizginlerini eline aldı. General demokratik seçim çağrısı yaptı ama Halk kendisine sunulan bu fırsatı kötüye kullandı. Çoğunluk Komünist Parti'ye oy verdi. Generalin seçimleri iptal etmekten başka da çaresi kalmadı. Ve bunun üzerine eş zamanlı olarak halk ayaklanması ve uzun yıllar uykuda olan Izalco Volkan'ı indifa etti. Mitralyojiler barışı yeniden sağladılar. Binlerce insan öldü. Tam sayıyı bugüne kadar hiç kimse bilmiyor. Ölenler işçilerdi, yoksullardı, yerlilerdi. Ekonomi onları iş gücü olarak, ölümse ne ne olarak adlandırıyordu. Yerli şefi Jose Feliciano Amay'ı Amay bir zeytin ağacına astıklarında zaten daha önce defalarca öldürmüşlerdi. Ve bu vatandaşlık dersine katılmak üzere ülkenin her tarafındaki okullardan getirilen çocuklar onu görsünler diye orada rüzgarda sallanmaya bıraktılar.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 tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1894'te bugün Fransız devlet adamı ve beşinci başkanı, üçüncü cumhuriyetin Marie-François Carnot, İtalyan anarşist Sante Geronimo Casario tarafından öldürüldü suikastle. Babası tarafından verilmiş Geronimo ismi. Bir botçuymuş babası bir tekneciymiş ve Amerikan yerlisi Geronimo'ya saygısından ötürü oğluna da bu ismi vermiş. Evet Orada bekleyenlere de demiş ki eğer... Mahkeme sırasında. Mahkeme sırasında eğer bize tüfekler, prangalar ve hapishaneler kullanıyorlarsa yöneticiler, biz de anarşistler de kendi hayatlarımızı korumak ve kendi ilkelerimize bağlı kalmalıyız. Biz şey... Silah milah kullanmayın diyorlar bize. Tam tersine biz de dinamit, pompa, yani şey stilatu, hançer her şeyi kullanabiliriz diyorlar. Burjuruz'i yok etmek ve hükümeti yok etmek için diyor. Sante Ceronimo Casario, Burjuruz şirketlerinin temsilcilerini benim kellemi almak istiyorsanız alın diyor. 1916'da bugün de Birinci Dünya Savaşı'nda SOM muharebeleri başlamış. Ee, Alman hattına girişilen bom, uzun bir bombardımanla yapılmış. Birinci Dünya Savaşı'nın en uzun savaşı olarak da nitelendiriliyor. Batı, Batı Cephesi cephesindeki. Batı cephesindeki. E, bir milyondan fazla insan ölmüş ve yaralanmış. Tek bir cephede olan kayıplar böyle zayiat insanlık tarihindeki en kanlı savaşlardan muharebelerden biri belki de birincisi 1982'de de Jakarta Vakası diye adlandırılan olay diye adlandırılan bir olay var. Britanya Hava Yolları British Airways 9 sefer saydı uçağı volkanik bir bir infilak dan çıkan volkanik lavlara filan rastlamış. Galung galungung indifası bu. Ve dört motor birden durmuş. Fakat çıkmış şeyin içinden. Evet evet pilot telaşa kapılmamış. İçerideki insanlar da telaşa kapılmamış. O bulutun içinden çıktıktan sonra tekrardan başlatmış motorları ve üçü çalışmaya başlamış. Ve böylece e, salim sağ salim indirmeyi başarmışlar Jakarta'da Halim Perdan'a kuşuma hava limanına yani dört motorun dördü de e, bu şeyden ötürü iptal olmuş ardından çıkmışlar ama ilginç şeyler de oluyor şimdi bu ne zaman olmuştu 1982 yılında olmuştu Bu uçuş tarihi uçuş e, havacılık tarihıyla alakalı olay e, birçok yerde yazıyor yeni haberler de var bu konuyla alakalı en son gelen haberlerden bir tanesi New York'tan havalanan ve sadece güneş enerjisiyle uçan, çalışan uçak, 71 saatlik uçuşun ardından İspanya'nın Sevilla kentine inmiş. Sevilla. Evet, çok acayip önemli bir haber. Boats of America'dan Richard Green bildiriyor. Güneş enerjisiyle çalışan uçak İspanya'ya ulaşmış. Pilot İsviçre'li Bertrand Picard 70 kilometrelik bir hızla İmpals-2 adlı uçak. Karbon liflerinden oluşuyor Elyaf'tan. Ee, ve bu çok tabii önemli bir yolu açar mı bilmiyoruz. Almanya'da Münih'te Intersolar Europa 2016 fuarıda 15 Türk firması da katıldı. Intersolar'a Türkiye çıkarması diye bir haber okumuştuk. 23 Haziran tarihini. Hiç çıkarma Dünya deniliyor da. 1979 katılımcı varmış. Bunlardan sadece 15 Türk firmasıymış. Bunu çıkarma olarak vermek biraz komik kaçıyor sanki. Evet. Biraz öyle görmek istemişler. Bir de Ayrin, potansiyellerine Ayrin. baktığınız zaman ise... ...yani Türkiye'deki güneş enerjisi potansiyelinin... ...diğer ülkelerin neredeyse iki katı... ...buraya katılan diğer ülkelerin neredeyse iki katı olduğunu görüyorsunuz. Özellikle Almanya gibi. Peki kullanım alanı ne kadar? İşte orada sorun var. Yani... Yarına Bakış gazetesinde çok birkaç bir ay önce kadar bir önemli yazı çıkmıştı. Ona baktık. Gürhan Savgı imzalı. Dünyada kullanılan güneş enerjisinin 228 bin megavatı aştığı haberi vardı. Türkiye ise ne kadarmış? 149 megavata yeni ulaşmış. Yani 100 kat düşük. Dünyadakinden. Sonra yimsaktılar acaba güneş değil mi? merak ediyorum. Güneşten ederim. en çok faydalanan Almanya, 2050'de elektriğini yüzde seksenli enerjiden üretecekken e, Türkiye'de elektrik gücü içinde güneşin payı ne kadar güneş enerjisini? Kaç efendim? Günün haftanın son sorularından biri. Bakma önüne bak. Doğru cevabı. Yüzde kaç dersin elektrik gücü içinde? Beş diyesim var. Çıkayım mı? Yüzde mi? Evet. In. Beşten de aşağı ineyim? Evet. Güneş ya Türkiye'nin en büyük sahip olduğu evet. enerji kaynaklarından bir tanesi. Beşten evet. aşağı ineyim? Yapamam bunu. İn, in. Gerçekten yapamam beşten aşağı mı? Bunu kaldıramam. Ben de kaldıramam <gülüyor> dinleyicilerimiz muhtemelen kaldıramaz. Ama kaçta? Enerji üretiminin değil mi? Değil. Ülke'deki elektrik, elektrik üretiminin. üretiminin. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Payı için, içinde güneşin payı kaç? Beş işte ya. Beşten aşağı mı? Üç. Ama binde üç. <gülüyor> Şaşırdın değil mi? Çıkarma Çaktın, yapalım. Çıktın. çıktı dışarı. Çıkarma yaparız. <gülüyor> Almanya o kadar çok yenilenebilir enerji ürettik ki geçen sene, bu sene yani. Elektriği bedava dağıtmak zorunda kaldı. Bunu açık yeşilde de İşleme fırsatımız oldu. Ama Almanya'dan da çok daha fazla güneş alıyor. Türkiye 2738 saat güneşlenme süresiyle bu zenginliğini kullanamıyor. Anadolu'da ortalama günde 7,5 saat güneş alıyor, güneşleniyor. Bu rakam Almanya'dan ne kadar daha yüksek? Ne kadar efendim? %60. Yani <gülüyor> yarıdan fazla. Bu nimete rağmen Almanya'nın güneş enerjisi kurulu gücü 40 bin megawattı aşıyor. 2015 sonunda... 249 megawatt olmuş ve Almanya'nın binde altısındayız iyi mi diye sormuş Almanya'nın binde altısı hmm. şu dünya konu haberine de döneyim tekrardan Türk firmaları ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyormuş galiba ne yapıyorsunuz siz neyin peşindesiniz diye sormak için de olabilir Türkiye konuşulacakmış ama aynı zamanda öyle de demeyeyim şimdi ee, güneşin geleceği ele alınacakmış. Gayet komik geliyor şimdi bu rakamlardan sonra. Hedef %40 ihracat artışı falan deniliyor. Ama... Evet 21 Haziran'ı yeni geçtik. Neydi? Dünya güneş günü e, kapsamıydı. En uzun gün oluyor ya. Evet. O günün en uzun olduğu saat, mevsim. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkan Yardımcısı Profesör Filiz Osmanoğlu da Anadolu'muzun güneşine yazık oluyor. Sürdürülebilir bir dünya için güneş seferberliğini başlatmalıyız demiş. Aslında güneşe değil de Anadolu'nun çocuklarına, biz çocuklarına yazık oluyor diye sözünü edebiliriz. Ya Ve şey buradan hükümete de bir çağrıda bulunalım. Duyun, duyun sesimizi. Avrupa, Avrupa değil. Hükümet, hükümet duy sesimizi. Güneş, güneş. Akım var. Yani bize sesini duymaktan bilmiyorum ya nasıl yapsak bu işi. Şu andaki enerji bakanımız kim? Her zamanki bilmiyorum. Bakman lazım. Bana burada soruları ben soruyorum. Berat Albayrak. Hı ha evet damat. Ben bilirsiniz kolay soru diye sordum. Berat Albayrak. Berat Albayrak'ın e, doktor tezi tamam bu biraz zor olabilir. Doktor tezi ne biliyor musunuz? Biliyorum güneş enerjisi. Elektrik enerjisi üretiminde yenilenebilir enerji kaynakları finansmanı bir uygulama. Renewable energy resources and financing in electricity generation a practice. Diye geçen böyle Ama İngilizce bir in, şey de var. İngilizce şeyini de. sınavını da aradan verdin çıkardın. Profesör Doktor Erişah Arıcan tarafından Kadiras Üniversitesi'nde verilmiş bir doktora tezi. Yani biz anlatmamız bizim anlatmamıza gerek yok. Zaten Berat Albayrak kendisi enerjinin yenilenebilir enerjinin ne olduğunu biliyordur. Sorun Berat Albayrak'ın okuduğu ve savunduğu tezinde de bir şekilde nükleer karşıtlığı yaparak da aynı zamanda savunduğu bu tezi neden pratiğe geçirmedi? Bu potansiyele rağmen neyi bekledi? Güneşin daha fazla gökyüzüne çıkıp daha fazla ısıtmasını mı bekledi? ...ya da teknolojinin daha fazla ilerlemesinin... ...mektediği gibi soruları cevap vermesi... Olabilir. Hayır, otomotiv en endüstrisinin... ...ve diğer endüstrinin kârlarının... ...daha yüksek olması. Otomobil endüstrisi içinde de aynı zamanda güneş enerjisi... ...ve yenilenebilir enerjiyle elektrikle gidebilen... ...araçların çalışmaları devam ediyor. Evet, Onlar o, da fena değil. O konuya belki de bugün vaktimiz olacağını... ...zannetmiyorum ama... E, ...yeni bir skandal ortaya çıktı. Otomotiv enerjisi... E, ...otomotiv sektörü endüstrisi... E, bütün dünyada düşerken şey e, karbondioksit ve diğer sera gazı salımları yani köysel ısınmaya yol açacak açan bütün şeyler otomotiv sanayi yükseliyormuş. Ağır şekilde yükseliyor Hı, evet. tüketimde. Evet. Bu da Guardian'ın çok önemli bir haberiydi. Ama daha fazla üzerinde duracak zamanımız yok maalesef. Bize ayrılan zaman sınırlı. Oradan geçeyim ama bir günün, dünün önemi tarihte bugünün önemini gün bugüne bağlarken onu başarıyla yaptın sana da ufak bir madalya veriyorum buradan bu bağlamalar iyi oluyor şeyden. Devam edebilirsin istiyorsanız. Yani güneş enerjisiyle şey British Airways'in 1982'deki olayı ben de bir olay bağlayayım günün e, tekrar şeyinde e, bu şey var ya e, Rusya'dan bir tarihte ne okuduk saatli marif takviminde 68 yıl önce 1948 24 Haziran'da Rusya'nın Batı Berlin'i abluk altına alması Hı. dolayısıyla evet. duvar filan gelecek bu e, hava köprüsü tarihte görülmüş en büyük şeylerden ikmal yollarından hatlarından biri kurulmuştu. Binden fazla uçuş gerçekleştirdi ki 1948'de uçuş durumu biraz zayıftı. Kaç tari. kişiydi habuk altında olan yazıyor muydu Yazmıyor ama Hı. çok önemli değil. Koskoca batı Berlin şey altındaydı. Yani günümüzde abluk karşılaştırma altında. yapacağım Mesela Suriye'de Ramazan ayına yaklaşık yarı milyon kişi abluk altında girmişti. Suriye'deki durumdan daha mı kötü bir durum vardı o zamanlar diye merak Yani ediyorum. dünyanın baya bir sablantıda olduğu, yeni işte soğuk savaşın tamamen başı oluyor. Şimdi ona bir bağlantı yapacağım. Ee, Amerikalı önemli bir generalden bir açıklama var, onu gördün mü? Hangisi efendim, hangi general? NATO generali, Rusya'yı, Baltık ülkelerini Rusya saldırırsa korumamız imkansız diyor. Kendisi açıklama yapmış. Tam, tam bu bu haberlerin üzerine bağlama yapıyoruz. Ha, Sputnik News'te çıkmıştı o haber, gördüm. Tamam, şimdi hatırladım. Ama ee, sen Sputnik News'a bakamıyorsun. Ben ben bakıyorum, siz bakamıyorsunuz. Evet, ben de başka yerden çıkarttım zaten abi. Ama nerede o haber? Onu bulmamız lazım. Şey olmaz mı? Türkiye Dışişleri Bakanlığı 1 Temmuz'da kent, Soçi kenti Soçi kentinde düzenlenecek Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütüne Türkiye'yi davet etti. Hayır, o değil. O hangi yerde var? Ee, bu ıı, General Ben Hodges söyleyeyim sana Amerika Birleşik Devletleri e, ordusu Avrupa ve bir de e, bir başka general var e, ama Avrupa'daki o, o, Amerikan ordusu komutanı kendisi önemli bir general ve komutan Rusya e, Letonya'nın, Litvanya'nın ve Estonya'nın başkentlerini 36 saat içinde ele geçirebilir ve bir işi bitirebilir baltık eyalet devletlerini bizim oraya gidip kurtarmamıza savunmamıza e, yetecek zaman olmaz demiş. Evet ama şöyle bir durumda söz konusu. Buraları girip işgal etmek ve işgal ettikten sonra oralarda devam etmek de aynı zamanda bir zahmet. iş yükü, insan hayatı. Yani bunu yapabilecek bir potansiyeli var mı şu anda Rusya'nın diye sorduğunuz zaman yakın zamandaki şeylerine bakıyorsunuz. Kırım'ı işgal ettiler. Suriye'de neredeyse e, kendi güdülerinde olan bir hükümeti ortadan ö, devam etmelerini sağlıyorlar. E, diğer bölgelerde neler var bilmiyorum. Ama bir şekilde örnekleri de var. Yapabilir evet, Rusya. Ama dünya tarihinde bunun kuvvetleri var. He. Yani bir de buradan da baya bir nükleer savaşa doğru da gidebilir. Nükleer tabii. savaş. Tabi daha geçenlerde birbirlerine kilitlenmişler şey yaptıklarını biliyoruz, değil mi? Açılsa şimdi siz okuyacaktım haberi. It, NATO iki nokta üst üste. İt dalaşını. Açın. Rusya her zaman oluyor ama. Yani şöyle düşünün İngiltere kıyılarında bir e, şey it dalaşı yaşanmıştı. Rusya'nın nükleer bomba yüklü uçakları iki sene önce İngiltere semalarında görüldüğüne dair çeşitli haberler ortaya çıkmıştı. da söyleyecektim. Ar, Ar, Arhipov'u bir kez daha hatırlatmama yok. Her evet. zaman oluyor diyemeyeceksin o zaman. Bir kere oluyor çünkü. NATO iki nokta üst üste Rusya ile savaş edildi. Selahattin'e bile söyleyemeyeceksin. Evet. O da olmayacak çünkü. Yok olmuyor. Gerçekten dediğiniz gibi olmuyor. Evet deniyoruz ama olmuyor. Sonuç olarak. Galiba e... arıyorlar. <gülüyor> Müsaadenizle. <gülüyor> ee şeyden bahsedelim. Enteresan bir nokta olarak çok önemli kararı da. Son saniyeye kadar bekledik ama artık sana bırakıyorum. Hangiz efendim? Brexit dedikleri. Evet aa, ya. Birleşik Krallık fırtınalar, seller arasında sel götürdü bütün ortalığı. Bir yandan böyle ama yiğitçe oy sandıklarına gidip, yiğitçe mi? Oy kullandılar. Evet. Yani bütün yağmura çamura kara rağmen kar yoktu. Pardon ama seller vardı. Ee, Baya büyük ulaşımda da şey oldu. Birleşik Krallık yaşayanları, vatandaşları ülke kalsın mı, gitsin mi Avrupa Birliği diye seller arasında gittiler. Hava yolları, şey yolları demir yolları finan kapalıymış. Bir yandan da başka Britanyalılar da Fransa'daki büyük grevler yüzünden mahsur kalmışlar. Ama yine de milyonlarcası kahramanca mücadele edip çıkma kararı almışlar son BBC tahmini var elimizde sende daha sonrası var. belki ben yayına girmeden baktım BBC diyor ki referandumda Av Avrupa Birliği'nden ayrılma sonucu çıkacak diyor BBC evet. sandıkların çoğunun sayıldığı 382 seçim bölgesinin sadece 53'ünden sonuç gelmediği bir durum vardı ona baktım ben ve %52'ye karşı %48'le Avrupa Birliği'nden ayrılma sonucu çıkacak diyor BBC. Bu tabloların ardından sterlin 1985'ten bu yana dolar karşısındaki en düşük seviyeye ilerlemiş. sonuçların Avrupa Birliği'nden ayrılığı işaret etmesi ardından sterlin dolar paritesi 130 hesaplayamıyorum. 135.25 olmuş. İşçi Partisi'nin göl, e, gölge maliye bakanı John McDonnell İngiliz Merkez Bankası'nın sterlinin değerini arttırmak için müdahalede bulunmak zorunda kalabileceğini söylemiş. Bir diğer taraftan da şunu da söylemek lazım. üzerinde düşmüş yani. Bir noktada hatta 1,33'e düşmüş. %10'un üzerinde bir düşüş. Bu da 1985 yılından beri tam 30 yıldan 31 yıldan beri görülmüş en büyük düşüşmüş. Ama sadece düşen bu olmayacaktır. Çok ciddi bir şey var. Ne var? Ee, yani çok ciddi sonuçları olacaktır bunun hatta e, Guardian gazetesinde e, daha sonuç kesinleşmeden yazılmış ilginç bir e, makale var Hı -hı. Rafael Bear imzalı Hı -hı. tamamını okuma fırsatım olamadı maalesef ama Brexit dedikleri bu e, Avrupa Birliği'nden çıkış şey gerçekleşti ve e, bunun yıkıntısı bu, buna deprem diyor metafor olarak depremi kullanmış Rafael B. ve... Ama uygun bir metafor olmuş açıkçası. Evet. Ve bu bunun yıkıntısı uzun yıllar e, sürecektir temizlemesi için diyor. Ve gerçekte şöyle bitirmiş yazısının sonuna bakıyorum. İki sonuç bu referandumdan çıkacaktır gerçeklikte diyor. Bir tane, iki ayrı boyutta biri Avrupa Birliği'nden çekilme ve yeni e, bütün siyasetin yeni, yeni bir alıcı kitlesin üzerinden yeni şeylerle, koşullarla yürütülmesi diyor. İkisi de bunlar. Bu o, bu iki şeyi birbiriyle birleştirmek, bağlamak o kadar nefes kesici zorlukta diyor. Halbuki e, Britanya'daki hava e, pek net olarak bunu görmeye izin vermiyor. Neden görünmüyor diyor. Çünkü depremden çıkan tozlar, e, Enkazdan çıkan tozlar havayı o kadar bulanıklaştırmış ki göremiyorum. Yani tozlar. sadece İngiltere'de kalsa da iyi o tozlar. Yani şu anda Kuzey İrlanda'nın Sinfren Partisi'nin yaptığı açıklamada Kuzey İrlanda'nın Birleşik Bir İrlanda için referandum yapması gerektiği savunuluyormuş. Onlar da referandum istiyormuş. Tabii en sevdiğiniz politikacılardan bir tanesi olan Wilders Hollanda'dan aşırı sağcı. Aşırı aşırı sağcı. Web sitesi evet, Web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada İngiltere baş. Hurra, e, İngiltere için hurra. Şimdi bizim turumuz e, Hollanda'nın e, referanduma gitmesi için zaman yaklaşıyor şeklinde açıklama yapmış. İşte böylelerine de, yani böyle milletvekillerine de, böyle siyasetçilere de örnek olan bir e, kampanya gerçekleşti. Evet, i̇şte İngiltere'de. Nigel, Nigel Farage da tabii sevinç içinde. O da, şeyin, Gerhard Wilders'in İngiltere kanadı, UKIP'in başkanı. Evet. Evet sadece Bir de Türkiye'ye baktığınız zaman da Cumhurbaşkanı'nın biz de referandum'a gidelim. Girelim mi girmeyelim mi onu oylayalım dediğini hatırlarsınız Evet herhalde. o da sadece İtalya'da. Bütün sağcılar referandum istiyor. Evet referandum istiyor. Akdeniz'de de 4500 göçmen kurtardık demiş İtalya. Bu yüksek Hı. bir sayı değil değil mi? Bilmiyorum. Ne kadar süre içerisinde 24 saat. Yüksek bir sayı. <gülüyor> 24 saat içinde 4500 küsur mülteciyi Akdeniz'deki küçük teknelerden kurtardıklarını açıkladılar. Artık bunlar İngiltere'nin problemi değil. Bunlar artık Avrupa Birliği'nin ve İtalya'nın problemi. Türkiye'nin de değil. Hiç kimsenin. Problemi. Çin'de de hortum olmuş. En az 51 kişi ve 410 milyon doları buldu zararın söyleniyor. Bu da İngiltere'nin problemi değil. Bu sadece Çin'in problemi. Ama İngiltere'li firmalar eğer Çin'de bu bölgelerde fabrikalarda üretim yapıyorsa ufak bir problem gerçekleşebilir. Üretimde kaymalar gibi. ...kârda hafif azalmalar gibi... Dokuman olacak bütün bu tişörtler... ...üzerimize giydiğimiz... Çınmalı Bangladeş. Değil, bunlar Bangladeş... Evet, Bangl Bangladeş de mi Bangladeş'te mi yıldırımlar düşüyor ki... ...olağanüstü hal ilan edilmiş... ...çünkü çok kısa bir süre içinde... ...sayısız yıldırımdan ölüm var... ...261 kişi yılın başından beri ölmüş ve... ...geçen yıl toplamda bu kadar ölü varmış... ...yani hmm. bu sadece 5 ay içinde... 6 ay bile değil e, Rekor kırılmış ve genellikle de Temmuz'a kadar oluyormuş Daha Haziran bitmedi Ve Temmuz'da var bütünüyle Hindistan'da da 2 gün içinde 93 kişi öldü Böyle Daha fazla sıcak Daha fazla yağmur Daha fazla yıldırım deniyor Neyse bütün bunlar da böyle devam ederken Türkiye'de ıskalamışken yeni yenilenebilir enerjiyi Kolombiya'dan çok iyi bir haber farkla tarihi ateşkes anlaşması oldu. Hükümet ve Marksist fark örgütü arasında tarihi bir ateşkes anlaşması imzalandı. Ve 50 yıldan beri 51 yıldır devam eden savaşın sona ermesine bir adım daha yaklaşıldı. Ateşkesle beraber kapsamlı bir barış anlaşmasının yolu açıldı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ve park lideri Timoshenko Havana'da bir törende imzalıyorlar. Batı yarı küresinde en uzun süre devam eden çatışma deniyor. 220 bini aşkın sayıda insanın ölümüne 7 milyon kişinin de evini, yerini, yurdunu terk edip başka yerlere zorla göçmesine yol açıyor. Ateşkes hemen başlamıyor. Haftalar içinde imzalanması beklenen nihai anlaşmadan sonra ateşkes Havana'da 3 yıl önce başlatılan görüşmelerin ardından geldi. Çok önemli 180 gün içinde silah bırakmada gerçekleşecekmiş. Meksika'da da çok şiddetli protesto gösterileri vardı. 6 kişi hayatını kaybetmişti öğretmenler protestosunda. Hükümetin geri adım atlarına dair çeşitli haberler gelmeye başladı. E, Meksika hükümeti ülkenin güneyindeki e, eğitim reformu protestolarını... Daha doğrusu bu protesto gösterilerini düzenleyen e, öğretmenler sendikasıyla görüşeceğini yazmış. Bir görüşme olacakmış. Görüşmeyi bile kabul etmiyorlardı. Evet. Yani Pazar günü çıkan çatışmada altı kişi ölmüştü, yüzden fazla kişi yaralanmıştı. Onu da hatırlatalım. E, ve Pazar Pazartesi günü, günü düzen devam eden gösterilerde de iki kişi hayatını kaybetmişti. Bunların birçoğu. Öğretmende ülke genelinde yüz binden fazla üyesi bulunan bu eğitim sindikası Öğretmenlerin sorununa çözüm bulmak için işleri Bakanı ile görüşmeye hazır olduklarını da belirtmişler aynı zamanda Ama illa birilerinin ölmesi gerekiyormuş galiba Hükümet tarafından böyle bir görüşmenin kabul edilmesi evet, aynen öyle Fransa'da da hakikaten muazzam sayıda insan On binlerce kişi e, BIC'den alıyoruz Yeni iş yasasına karşı yürüyüşleri sürdürmüş Paris Devri Fransız Devrimi'nin simge mekanı Bastı Meydanı'nda toplanıyorlar. 85 kişi gözaltına alınmış. Tehlikeli madde taşıdıkları gerekçesiyle 2000 polis görevi yapıyor. Herhangi bir çatışmaya da şiddet olayı yaşanmamış ama 60.000 kişi diyorlar sendikalar. Polis de 20.000 olarak açıklamış. Her zaman farklıdır Ve açıklanan rakamlar. Fakat çalışma yasasında işçilerin ve ortalama çalışan halkın aleyhine olduğu söylenen şeylere Gösterileri karşı... takip etmek için Çok özür dilerim. Evet. O kadar yani. Büyük bir tepki var. Gösterileri takip etmeye çalışan iki gazeteci de yanlarında gaz maskesi ve kas taşıdıkları için gözaltına alınmışlar Fransa'da. Evet. Türkiye'deki durumların benzer halleri de ortaya çıkıyor. Türkiye. sarı basın kartı diye bağırın olmuş mudur arkasında var mı Hollanda'da şey Fransa'da sarı basın kartı diye bir şey Yok. Türkiye'den başka bir yerde var mı sarı basın Biz kartı bedava binebiliyorsunuz ama otobüse hmm. <gülüyor> 60 yaşının üzerindeyken sorun olmuyor işte 60 yaşının aşağısında basın mensubu olduğunuz zaman otobüse günde 2,5 lira vermek biraz sorun özel hayatımdan bah hayata girmek istemem ama e aşağı yukarı e 35 senedir reddediyorum hmm. almayı Kadın hekimlerden de Fincancı'ya destek eyleminde söylemeliyiz. Yükselen bir direniş gözüküyor Türkiye'de. İstanbul Tabip Odası üyesi kadın hekimler tutuklu bulunan Doktor Şebnem Korur Fincancı'ya destek amacıyla Bakırköy Kadın Cezaevi Önünde dayanışma gerçekleştirdi. Eylemi gerçekleştirdi. Kadın Yaşam Özgürlük Jin ciyen, Azadi. Şebnem Korur Fincancı yalnız değildir. Pankartı açıyorlar eylemde. O duvar, o duvarınız vız gelir bize. Vız şiirini de Nazım Hikmet'in hep birlikte okuyan kadınlar beyaz balonlar uçurarak... ...Şebnem Korur Fincancı'ya destek vermişler. Böyle işte. Konuşmaya devam edeceğiz. Açık gazete. Pati Smith dinlemekteydik Wing adlı şarkısıyla ee, onlar bizi kodese tıkabilir bizi durdurup baskı altına almaya girişebilir ama hala halen özgürüz bilincimizi özgür kılabilmek adına direnmeliyiz diyor sözlerinde kendi dün zorlu performans merkezinde konseri vardı Smith'in kendisi 70 yaşında ve punk rock'ında kurucularından bir hatta belki de kurucusu sayılabilir olağanüstü bir konseri vardı Açık Radyo'nun e, kurulduğu yıllarda geldiğinde de kosponsor oldu yani sponsorluğunu Hı. yaptığı Açık Hava konserinde Petrus Smith olağanüstü formdaydı e, ve ve şaşırtıcı olan da şuydu o yaş ortalaması kendisinin üçte biri kadar olan insanların büyük bir havada oynayarak, dans ederek ve bütün şarkılarını neredeyse yarı yarıya ezbere söyleyerek geçirdiği o an üstü bir konserdi havaydı. Dün, dünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde Evrim Altun kendisiyle Gazetecilerle buluşmasından kendisi de bahsetti zaten konserde. Çok hoş gün geçirdik dedi birlikte gazetecilerle. Onlardan biri olan Evrim Altun Cumhuriyet Gazetesi'nden yaptığı şeyde şöyle diyor soruyor Evrim Altun. Türkiye'de birçok gazeteci, aydın ve akademisyen tıpkı destek verdiğiniz Julian Assange gibi düşüncelerinden ötürü tutuklanıyor veya baskı görüyor buna söyleyeceğiniz nedir diyor. Hükümetlerimiz bunlara karşı diyor Smith. Çünkü hükümetlerimiz ne yaptıklarını bilmemizi istemiyor. Bu salt hükümetlerle de sınırlı değil. Şirketler, silah tüccarları tüm bu insanlar bize bir tür bulut gibi dayatıyor kendilerine ama bu bulutla interneti, cloud'u kastetmiyorum diyor yani. Ürettikleri korku taktikleriyle, ekonomileriyle bir nevi pelerin. Peki nasıl kurtulacağız? yalnızca fedakarlıkla gayret keşlikle doğrulukla değil cin fikirlik yaratıcı bu şeyler bulmalıyız diyor hang bambaşka şeyleri bambaşka yollarla da söyleyebilirsiniz şarkı şiir yani herkesin hayatı tehlike altında demek istemiyorum ya Sence bakın gerçeği söylediği için halen esarette demiş ama e, tarih boyunca şiirlerde şarkılarda boy göstermiş bir sürü tekerleme var zaten eleci ee, şarkısını da söyleyerek yani bu da, rockta ölmüş kaybettiğimiz çeşitli insanlara da bir ağıt gönderme yaparak da konserin sonlarında Petr Esmet söyledi. İnsanlar belli şeyleri şarkılarla protesto ediyor. Bu görünüşte zararsız ama çoğunluk o şarkının manasını gayet iyi biliyor demiş. Yani ben sizler gibiyim, bir yurttaşım, belli konulardan mustaribim ama bir açıdan da şanslıyım. Söz gelimi Amerikalı olmak, yetmişinde olmak ve içimden geleni söylemek gibi şansım var. Günümüz teknolojisi birçok biçimiyle bilgiyi aktarmamızı sağlıyor. Benim de sizler gibi kafamda belli soru ve düşünceler var. Belli sorunların diğerlerine üstün olduğu gibi bir fikrim yok ve yalnızca sizlerle dayanışma içinde eylemde bulunabilirim. İşte wing parçasında olduğu gibi diyor. Gerçekten olağanüstü bir geceydi. Wing çaldığımız Patty Smith evet oradan şeye geçebiliriz tekrar e, dönelim Bir yeni bilgi var mı kesinleşti BBC, mi BBC abi referandum iki nokta üstü üstü İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılmayı seçti diye vermeye başlamış yani, evet. etrafta bu aralarda şeyler dolaşıyor dinleyicimiz Feyyaz Çitim de bizimle paylaşmış diğer ülkeler için e, Brexit gibi ne isimler konulabilir diye e, araştırmalarda yapılmış mesela e, İtal var e, Out Outstra, Australia e, var Bel var, Bel Belçika için. Nulgeria var, Bulgaristan için. Bayprus var, Kıbrıs Bulgaria, için. Bulgaristan için mi? Evet, Nulgeria, Bulgarya gibisinden. Danmark var, Danimarka için. Fin çizgi, kesme işareti, Lent var, Finlandiya için. <gülüyor> Frexit var, Fransa için. Deutschli var, Almanya için. Grezit var e, Yunanistan için. E, İrlanda için de olan Gülix. Bayernland var. İtalya için Ital Ital Light var. Italight var. Böyle devam ediyor. Türkiye için ne var? Türkiye Biz için, zaten galiba Erdoğan yazıyor. Yani, e, için şey e, İspanya için Espanpe var. Madrid dans var mesela İspanya için. Böyle yani, devam ediyor liste yakın evet, zamanda belki görürüz. Hiç şakaya alınacak bir tarafı yok. yok Aslında baya çok ciddi sonuçları olacak. Özellikle de bütün rekorlar kırılmış ve trajedinin haddi hesabı yokken göçmen denilen olayla yani yerinden yurdundan olup kaçma, kaçış halinde olan dünyada 65 milyondan fazla insan varken... Çok zorlu bir şey bekleniyor. bekleniyor. Jeremy Corbyn'le konuşmuşlardı zaten. Avrupa Birliği'ne hem karşı olduğunuz halde neden kalma e, yönünde de oy kullanacağınızı söylediğiniz sorusuna da sürekli olarak şunu söylüyor. Avrupa'da bizim gibi düşünen insanlarla beraber Jeremy Corbyn kim? İşçi, işçi Partisi'nin lideri. lideri e, Avrupa'da bizim gibi düşünen insanlarla birlikte çalışmamız ve özellikle üç şeyde muhakkak dayanışma halinde olmalıyız diyor. Bir tanesi işte vergi cennetleri ve vergi kaçırma meselesi. Bir tanesi de çevre çevreyi korumak için iklim değişikliğini ve çevre felaketini muhakkak birlikte yapabiliriz ancak ve üçüncüsü de tabii insanları düşman gibi korkutucu terörist gibi görmek yerine onlara Onlarla dayanışmaya girmek için göçmenlerden bahsediyor. Bu üçü için mecburduk diyor. Kaybettiler ama sağcılar kazandı. Fakat şey demişken bu vergi cennetlerini önlemek, vergi kaçakçılığını Panama belgelerine biraz dönebiliriz. Cumhuriyet Gazetesi bir duyuru yapıyor pek yakında bir diziye başlıyor Türkiye'nin merakla beklediği offshore dosyasını açıyoruz diyor evet. vergi cennetleri Pelin Ünker'in aylarca üzerinde çalıştığı Panama belgelerinin ilk bölümü yakında demişler ve bir şey vermişler tadımlık Panamacı Türkler diye skandalı ortaya çıkaran gazeteci konsorsiyum belgeleri Türkiye'de sadece Cumhuriyetle paylaştı diyor ve çeşitli isimler var en ilginçlerinden bir kısmı Mehmet Cengiz mesela. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Erdoğan'ın gözdesi bir şirket. Cengiz, Artvin'den ve başka yerlerden çok iyi tanıyoruz. Madencilik alanında falan. Ee, Panama'da kaç offshore şirketi olduğunu, sağ kolunun kim olduğunu ve Amerika'da neden 70 yıl hapis istemiyle arandığını... ...Rıza Sarraf'ı tutuklatan savcı Barar ile... Mehmet Cengiz arasında ne ilişki olduğunu... ...baya böyle şeyler var... ...teaser vaziyetleri... ...Pettah Tamince'den de... ...Panama'nın en itibarlı müşterisi... ...Niye pat patronu Tamince olmuş... Ee, ...Panamalılar Tamince'ye... ...sen 18 yaşından büyük müsün diye... neden acaba... Rixos'un finansal direktörü Panama'ya neden gittikleri sorulunca nasıl açıklamış? Sonra bir Cihan Kamer var. Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan eski tırnak içinde ortağı. Cihan Kamer'in kaç offshore'u oldu? Bu offshore şirketlerinde ortaklığı Bilal Erdoğan'ın da olup olmadığı ve offshore şirketin sermayesini 20 kat neden arttırdı? Kara para mı olup olmadığını soruyorlar. Sonra bir Ramzi Gür var. Pardon, Ramzi. Ama Ramzi şirketi. Şirketin, şirketin ismi. Ramsey değil mi? İşte o Ramzy okunuyor. okunuyor. Ramzi okunuyor. Ramzi Gürdü. Güldüğümüz zaman bize Ramsey çekelim üzerimize. Yardımcı olur musunuz diye söylüyoruz. Ram Ramzi'nin. arkadaşlarından Ofşo, bir tanesi. Evet, Cumhurbaşkanının. Ve çocuklarının da e, hayırsever bir iş adamı olduğu için Bursu çocuklarının yeri. burs burslarını sağlamış. Evet, evet. yani şey burs vericisi. Ee, şimdi onun Ramzi Bey'in offshore ortağının adı neden Türkiye'de akaryakıt kaçakçılığına karıştığını. Ee, gene Ramzi Bey'in ortağı Panama'ya yanlış bir belge gönderince Panamalılar neden telaşlandılar diye bir soru var. Lezzetli bir şey olacak. Telezzüz edeceğiz yani. Panamalılar bu belgeyi yok mu edelim demişler bir belge yani Orada neler varmış. Sonra bir Ahmet Hamdi Topbaş hadisemiz var. O kimdi efendim? Hatırlatabilir misiniz? O musunuz? BİM şirketlerinin kurucusuymuş. BİM. BİM BİM. BİM. BİM şirketi dediniz market BİM değil mi? BİM evet. Ee, el, ayrıca da El Baraka'nın hissedariymiş. El Baraka? El Baraka. Böyle ha. gizemli isimler söylüyorsunuz. Bilmediğim için kendimi eksik hissediyorum. BİM'le El Baraka'ya bakıver. A Al Baraka Türk mü? Ha, Banka. Al Baraka. Bereketli, <gülüyor> tamam. Bereketten geliyor. Tamam. Eee, offshore'da adı geçen yetkilinin 17 Aralık tapelerindeki Tunç Abi ile ilişkisi ne diye soruyorlar. Bir de epey senin artık sormayacağını ümit ettiğim bir kişi var. Hayyam Gariboğlu. Hı, evet. Rahmetli. Yok. Ölmedi mi? Ha ben pardon karıştırdım. Tamam, tamam. Özür dilerim. Kendisinden de özür diliyorum. dinliyorsa bizi. Dinlemiyorsa da dinleyenler söylesin. Panama'ya en çok para akışı gözüken Türk Hayyam Gariboğlu'ymuş. Milyonlarca dolar şirketler kimin üzerine kuruluymuş? Gariboğlu'nun bankası battı. Tamam. Bank battı ama offshore bitti mi yoksa yeni bir yol mu açıldı gibi sorular var. İşte böyle. Jeremy Corbyn'den Hayyam Gariboğlu'na kadar uzanan bir palette renkli bir palette bu meseleyi konuşacağız. Brexit Refil. Daha Türkiye için bir kelime arıyorum. Benim evet. istatistikim iyi değildir. Genellikle istatistik derslerinde de çok iyi olduğum söylenemez. Hem arkadaşlarım hem tarafından ama... ...The Guardian'daki istatistiklere baktığınız zaman... E, ...benim gördüğüm şey şuydu. İstatistik kötü olan birisi olarak. Genellikle e, gelir seviyesi düşük. E, elitizm yapmaya çalışmıyor burada. Gördüğümü söylüyorum sadece. E, aynı zamanda yaş ortalaması yüksek. Ve... E, İngiltere'de, Dolma Büyüme İngiltere'lilerin e, verdikleri kararlar etkili olmuş bu, karar, e, bu sonuçta. Sonuçlarını da ötekilerle paylaşacaklardır. Eğitim seviyesinde gidiyor. biraz düşük olduğu zaman söz ediliyor. Gene aynı şekilde istiklisikler de. Evet, kısaca diğer haberlere de bakalım. Dink cinayeti davasında sanıklar arasında geri gerizekalı tartışması yaşanmış. E cinayetten 3 ay önce emniyete koruyun yazısı gönderilmiş olduğu gibi skandal bir bilgi de vardı Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Ercan Demir'in savunmasıyla devam edilmiş Erhan Tuncel'in kurnaz olabileceği adama bakın bana gerizekalı diyor gibi konuşmaların olduğu çok seviyeni bir şey olmuş Türkiye yakın tarihinin en büyük cinayetinden bahsediyoruz örgütlü sistematik cinayeti Hakim Bey ne zaman iftiralarına cevap vereceğim? Ailemi ve şahsımı sorgulamak kimsenin haddi de cüreti de değildir gibi konuşmalar var. Kim kimle görüşmüş filan vaziyeti böyle bir devam ediyordu ama. Fakat asıl sorumluların görev başında olduğunu da en çok adı geçen sorumluların görev başında olduğunu da unutulmamalı. Geçenlerden adlandırılacak bu konuyu net bir şekilde ortaya koymuştu. evet. Polis müdürünün korunduğu. Bu arada ilginç bir haber. Bir başka davada Chris Stevenson, Nevroz davetiyesi nedeniyle çantasından çıkan, beş yıl hapsi istenen ve dün beraat eden, beraat çıktı İngiliz akademisyen, Chris Stevenson, barış isteğimdi beni buraya getiren, barış istemek suç değildir, bunu istemeye devam edeceğim, barış istemeye devam edecek diye. Bu ülkede çocuk büyüten bir baba olarak ülkedeki barışla ilgilenmekten daha doğal bir durum yoktur demiş. Umarım bu e, mahkeme kararı bilgi üniversiteleri yöneticilerin kulağına gitmiştir. Alışkanlıktan ötürü Chris da okuldan çıkarmaya kalkmasınlar şimdi. Valla mümkündür. Yani bilgi Orada mahkemede bir şey, kayıt yapıldıysa bu sözlerden elden falan da vermek lazım belki rektörü falan medyada öğrenciler şey sızmışlarsa mahkemeye onlar hemen bir kayıt gönderirlerse bilemem vallahi şey bir üniversitesi rektörlüğü buna ne yapar işçi servisi devrildiği için işçilerin yaralanması olayı var Malatya'da daha önce Tekirdağ'da vardı daha önce Antep'te vardı aynı şeyler Böyle işçiler aralarında Suriyelilerin de olduğu çok sayıda şey oluyor. Mardin'de jandarma karakoluna bombalı saldırı var. Bir sivil hayatını kaybetti. Üçü asker, on iki yaralı var. Ve 28. gününde DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter'den hala haber alınamıyor. 28 gün oldu. 27 Mayıs'tan bu yana. Nerede bilgisi var. Almanya'da sinemaya bir saldırı var. Saldırgan öldürülmüş Frankfurt kenti yakınlarındaki Thirnheim kasabasında. Gaz, gaz bombası atmış içeri. Gaz bombası çok güzel <gülüyor> bir şey. Polis sinemaya operasyon düzenliyor. Önce uzun namlulu tüfek demişler öyle çıkmamış. Bu şey ee, DİA muhabirinin serbest bırakılması tahliye haberi de var. Ee, aynı zamanda ne zaman 12 Şubat'ta tutuklanan Dişli Haber Ajansı Antep muhabiri Nazım da Daştan dün e, ilk duruşmada tahliye edilmiş. Daştan kalemimizi daha fazla halka duyacağız, kadircimizle daha fazla halkın mücadelesini alacağız demiş. Nöbet daha de fazla devam demiş. ediyor evet. Evet e, aynı zamanda. Sputnik News haber açılsaydı söyleyecektim. Janikli Gilde serbest bırakıldı. Evet, Onun haberini veremedik, onu veremedik galiba. veremedik. Dün veremedik. Yani hürriyet vermi, vermiyor da evet, evet, biz de düştü. Biz hürriyetin şimdi biz vermemiz lazım evet. yani da hürriyetin kendi Mavi. Ankara muhabirini. Evet. Ankara temsilcisi Ankara diyorum. New Washington York. temsilcisini. Washington değil mi? New York'ta yazıyor Sputnik yani olabilir. Özetinde. Amerika yani çok Amerika, önemli evet. bir. Washington olabilir vermedi ama bize düşer. Fakat sen onun detayını biliyor musun? Nedir efendim? Olabilir demişler. Bu Twitter'larda Razi Can ilgili olabilir diye. Sadece bu sebeple 16 saat göz altında tutulmuş. Olabilir diye. Kendisinin bilmedi. Dünyada bu. ne olabilir? İşte hakaret, bir makaret. Ama kendisinin atmadığı Twitter'lardan aynı şekilde IMC'den de ...İmece Genel Yayın Yönetmeni'nin de... ...hayatında görmediği Twitter'lardan dolayı... ...Hamza Aktan... Evet. ...haber müdürü Hamza Aktan'a yazmadı... ...ve paylaşmadığı şeylerden ötürü... E, ...evi basılmıştı... ...30 Nisan'da... ...ve gözaltına alınmıştı... E, ...bunlarla alakalı suçlamalar varmış şimdi... ...iddianamede Aktan'ın yazmadığı ve paylaşmadığı... tweet'ler de yer verilmiş... ...Haktan hakkında örgüt propagandasından... ...1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyormuş... ...o tweetleri ilk kez gördüm diyor... Aktan. Ha, olsun. Böylese böyle yani. Bir de şeyi de söyleyelim. Ee, Özgür gündemin nöbetçi genel yayın yönetmenlerine yönelik soruşturmada hukuka ciddi bir aykırılık söz konusuymuş. Avukat bu konuların e, önde gelen avukatlarından Fikret İlkiz'e göre e, basın ve ifade özgürlüğünün önündeki engel terörle mücadele kanunu demiş. Türk basın ve ifade özgürlüğününindeki en önemli sorun terörle mücadele yasası ee, ona soruyorlar. Doğacıveli'de Türkçe'de yapılan şey, ee, bu genel yayın yönetmeninin hukuki açıdan cezai sorumluluğu var mıdır sorusuna evet. Bu basın kanunundan kaynaklanıyor. 2004 yılında kabul edilen basın yasasının 11. maddesinde cezai sorumluluk halleri belirlenir. Kural şudur diyor: Yazı, haber, fotoğraf kimin eseri ise eser sahibi sorumludur. Gazetelerde bazen yayınlanmış olan haberlerin kim tarafından yazıldığı belli değil. ise o zaman sorumluluk yazı işleri müdürü ve bağlı bulunduğu genel yayın yönetmeni veya editör veya basın danışmanına olur diyor. Ama sonuç olarak bir çöküş boşluklardan yani basın yasasının en önemli özelliği basın özgürlüğünün düzenlenmesi Üçüncü maddenin başlığı basın özgürlüğü başlığını taşır. Önemli olan herkesin herhangi bir engelle karşılaşmaksızın habere, bilgiye ulaşma hakkıdır diyor. İki de e, haberim daha, son iki haberim var. Hadi üç yapayım. E, Kayseri'deki Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına dair yürütülen e, operasyonda <gülüyor> Melikşah Üniversitesi'nin bağlı bulunduğu Burç Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı'na kayyum atanmış üniversitede, üniversitenin başında da kayyum atanmış oluyor bu şekilde. Ee, bu Anadolu Ajansı'nın haberi ben Diken.com'dan aktardım. İMÇ'e de gene bu konuyla alakalı olması kayyum durumlarıyla alakalı, kayyumluk mevkiyle alakalı bir haber daha var. Ee, PKK liderlerinden Murat Karayılan Başbakan Binali Yıldırım'ın PKK'dan kendileriyle görüşme talebi olduğu yönündeki açıklamalarına yanıt vermiş. Böyle bir şey söz konusu değildir demiş. Aynı zamanda e, belediyelere kayyum atanması durumunda da ee, DBP'li belediyelere kayyum atanması durumunda da atananları hedef alacaklarını söylemiş. Bir de sizi ilgilendiren bir haber var bu konuda ee, bu önümde son olarak. Benim mi? Evet. Ee, Osmanlı'nın ilk modern kışlası tamamen yıkılmış. Hani hmm. Tarihi eser inşa edeceğiz diyorlar ya. Ee, tarihi eser yıkmakla başlamışlar. Evet. Sonradan tarihi eser inşa edildi. Kasım Paşa'daymış yani. bu Osmanlı'nın ilk modern kışlası olarak sayılan Kalyoncular kışlası diğer adıyla Cezayir. Yıkılmış? Cezayirli Hasan Paşa kışlası tamamen yıkılmış. Ah Cezayirli Hasan Paşa. Evet. Çok önemli. Çok önemli. Aslanlı bir heykeli vardır yanlış hatırlamıyorsam. Çok önemli bir adam. Ayvalı'nın Ayvalı'nın yani. Akdeniz ve Ege bölgesinin en önemli refah müreffeh bir yer olmasını sağlayan ayrıcalıkları ve özelliği sağlayan kişidir kendisi. Korsan değil yani? Hayır değil. Yani korsanlıktan geliyorla bir amiral. Ama sonradan kendisini kurtaran, yaralarını saran, papaz ikonom olsa yaptı. Ayvalik kitabını okursan bunların hepsini görebilirsin. Ha, evet. Şimdi yıkmışlar orayı. Cezayirli Gazi Hasan Paşa kışlası yıkılıp yeniden yapılacakmış. Çeviriciler ve tarihçiler yakın zamanda bu duruma isyan etmişler diye yazıyor. Ve AVM yapılabilir diye de bir teori varmış ortada. Küşleyi yıkıp yerine av, şey alışveriş merkezi yapabilirlermiş. Evet, bu ya da yeniden tarih eser inşa edebilirlermiş. Türkiye'din... Bu haberlerin hiçbirini sabah, akşam Yeni Şafak ve Star gazetelerinde ve Türkiye gazetelerinde bulamazsın. Ama onlardan en başka haber verirsin. FETÖ'cü, FETÖ'nün infaz timi, paralelin cinayet bürosu ve FETÖ'den domuz ile infaz dersin. Onu da onun okurları okusunlar. Buna baksınlar. Açık gazete. Seyyare. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar... ...günaydın Sezin. Merhaba, merhaba. Merhaba, günaydın Sezin Hanım. Çok ilginç Sezin. Artık bir referandum yapalım da lütfen sen bana ne diyeceksin, ne diyeceksin. Yapalım. Evet, <gülüyor> yapalım. yani. Yapalım. E, dün e, en güzel hitabımı aldım. E, Kuzey Irak'ta, e, Irak Kürdistan'dan yayın yapan Urudav televizyonunda... E, ...bana abi dediler. Öyle sizin mi? Erkek <gülüyor> vererek, abi, e, <gülüyor> Sezin abi... ...bundan sonra ben öyle tercih ediyorum... ...haberiniz olsun lütfen... <gülüyor> ...tamam, tamam abla... ...Şimdi Ruda ilgili bir şey söylemek istiyorum... ...ilginç bir şey... ...bir tesadüf eseri bu kanala gittim... ...Türkiye'de... ...Ankara'da işte... ...ilk önce gidince ben şaşırdım... ...niye ben diye... ...çünkü Londra'dan bir baktım... ...şeyde gayet... ...işte iyi yorumcularla... ...işte muhabirlerle... ...iki tane muhabirle... Ee, ve şey, o anda iki muhabirli ama onun dışında başka muhabirler de var Londra'da canlı yayın yapıyorlar Brexit konusuyla ilgili. Hmm. Üstelik de birkaç gündür bunu devam ettiriyorlarmış yani bütün gün yayın Brexit konusuna ayrılmış. O an tabii kendimi çok ben, ben sadece Türkiye ile ilgili Türkiye bu konuyla ilgili ne düşünüyor? perspektifler işte nasıl etkiler Türkiye gibi bu konuda konuşmak için çağrılmışım tabi ben kendimi bu noktada kötü hissettim oldukça çünkü yani Türkiye'deki kanallarımız haber kanallarında siz Brexit konusunu bu Türkiye basında ne kadar gördünüz bütün, neredeyse <gülüyor> bütün, bütün basın bunlarla çalkanmıyor mu bildiğiniz gibi değil evet <gülüyor> yani <gülüyor> çalkala çalkala ee, çok ilginç bir şekilde yani işin e, yakalayanlar biraz magazin boyutunu yakalamıştı. Ama Türkiye'de haber kanallarında zaten Londra muhabiri olan yok. <gülüyor> evet. Yani varsa bir tane falan vesaire e, iki tane yani on, daha fazlası e, gazetelerin haber kanallarının geçmez ve nitelikli haber yapılması... Ee, sadece işte rutin İngiliz gazetelerinde zaten herkesin açık okuyabileceği İngilizcesi olan haber bile değil yani şu an şu oldu işte, İngiltere ayrılmaya karar verdi Avrupa Birliği'nden veyahut da işte daha öncesinde önde gidenler daha fazla işte şeyin İngiltere'nin ayrılmasına yönelik desteği olanlar bu gibi sati bilgilerin düşündüğü hiçbir şey yoktu Türkiye'de medyada ve bence bu içe kapanıklığımızı o kadar anlatıyor ki yani dün benim kafama böyle bir kaya gibi düştü açıkçası. Ee, evet, çok, biz bunu kırmak için Açık Radyo'da özellikle canım, Açık yani Gazetede tabii. özellikle çok büyük uzun yıllardan beri mücadele ediyoruz ama ne kadar etkili olabildiği ayrıca tartışma konusu şüphesiz. Ee, yok Hayır, yani muhakkak e, etkili oluyordur ama e, en azından açık radyonun bugünlere kadar e, tamamen dinleyici destekleriyle gelinmesi çok şey gösteriyor ama onun netizinde Türkiye'nin gayet de imkanı olan e, haber kanallarının vesaire bu yani iş dünyası mesela Brexit'ten hiç mi etkilenmeyecek? Yani veya İngiltere ile bu kadar e, gene işte sadece ekonomik değil sosyal olarak vesairede de e, iletişimi olan politik olarak e, diyaloğu olan bir ülke kaldı ki bu referandumda her şeyi geçtim en büyük konulardan bir tanesi e, Türkiye'ydi evet. yani İngilizler aslında e, referandumda Avrupa Birliği'nden çok Türkiye'yi tartıştılar yani bu kadar e, körlük içine kapanıklık Medya dünyası olarak e, nereden nereye gelindi, ne kadar e, eskinin kat imkanlarında ne kadar daha iyi haberler yapılıyordu. Bunları düşünmek beni gerçekten açıkçası sarstı. Ama tabii bir de Brexit'in dünyayı sarsması var ki o da <gülüyor> bambaşka bir olay. Evet onu herhalde <gülüyor> uzunca boyluk e, ileride konuşma e, fırsatımız olacak sanıyorum. Dün mesela e, Seyfettin Gürsel'le bunu iktisat programı içinde ekonomik gidişat programı içinde olduğu gibi Brexit'in getirebileceklerini yalnız Türkiye'de dünya içinde getirip götüreceklerini konuşma fırsatımız oldu. Bugün de tabi epey bir yer ayırdık ama mesela benim demin senin sözünü ettiğin sorudan sizin çıkan bir şey var. İş çevreleri de çok etkilenecek tabi fakat Hiçbir konuda haber vermeyen tamamen tek yönlü yayın yapan mesela Sabah Akşam Yeni Şafak Star ve Türkiye gibi gazeteleri, öbürlerini saymıyorum. Onların kuvvetli reklamları çıkıyor hepsinde. Neden çıkıyor peki destekliyorlar bu yayınları onu da ayrıca düşünmemiz lazım. Vallahi şimdi bir kere o gazetelerin yani şimdi genel olarak Avrupa'daki ilk etkilerinden bir tanesine baktığımda aşırı sağ şey cenah bizden biri çok heyecanlandı. Eee Geert Wilders'ın işte Hollanda'da bir açıklaması var. Biz de kendi kaderimizi, işte kendi göçmen politikamızı, kendi ekonomimizi, kendi sınır kontrolümüzü elimize almalıyız. Burada kend, biz derken kendinden bahsediyor aslında yani ben iktidara gelmeliyim benim fikirlerim benim işte şeyim politik çizgim bu ülkeye e, hükmediyor olmalı demek istiyor. E, Tabi bu şey için de geçerli e, diğer işte biliyorsunuz dün Marine Le Pen belki gören olmuştur Brexit Partisi yapıyordu Paris'te. İşte bizim zamanımız başladı, bizim aşırı sahan devri başladı diye. Evet. E şimdi Türkiye'de de bir, bu konuda bir hükümet çizgisi var. hükümete yakın işte sizin bahsettiğiniz gazeteler falan neredeyse zaten zil takıp oynayacaktı bugünlerde. Avrupa Birliği çöküyor, bitti. İşte şey İngiltere ayrılıyor falan diye. İşte ey Avrupa neymiş işte Türkiye yükselirken Avrupa çöküyor, bitiyor. Evet, zaten bugün bugünkü akşam gazetesinde de bir Brexit'le ilgili değil ama bütün genel olarak şöyle bir haber var. Haber de diyemem bunu ama bir istek var. Talep hayaldi, yalan mı oldu diye ünlem. İşte AB gerçeği, Avrupa Birliği gerçeği diye yerden yere vuran Avrupa Birliği'ni bir şey. Öyle işte. Evet. Ya bu şimdi tabii Türkiye'nin içindeki zaten bu Erdoğan'ın iftar konuşmalarını dinliyorsanız biraz çok artan bir tonda bir anti Avrupa şey var tonu var. Bu, bu çok vurgulanıyor ve her konuşmada daha fazla. Avrupa Birliği'ne de en son işte dün değil ondan önceki geceki iftar konuşmasında şeyden bahsetmişti yani milyonlarca mülteci akın akın gidecek ve bu gerçek olacak yani bunu yaşayacaksınız gibi bir ifadesi vardı. Tam böyle değil ama bu mealde Avrupa Birliği'ni uyaran yani Türkiye'ye bir kapıları açacak ve siz benim blöf yaptığını zannediyorsunuz ama böyle değil ve göreceksiniz bunu. Evet, Avrupa'yı beter günler bekliyor diyor Cumhurbaşkanı. Evet. Işte yani şimdi bütün bunlar tabii e, başka bambaşka yaşanabilirdi. bir kere yani Türkiye'nin şimdi hepimizin taşıyacağı bir miras olacak. Bu İngiltere'deki bu tabloid basınından işte geçen haftalarda zaten bahsettik sizinle de. En en entelektüel basına kadar Türkiye ile ilgili çıkan negatif haberlerin yükünü sizin, benim, hepimizin çocukları, e, kendileri taşıyacaklar. Yani bir Erdoğan ilkesi ve Erdoğan vatandaşları muamelesi görüyor olacak e, Türkiye'nin bütün bireyleri. E, ve bu çok acıklı bir şey. Yani nefret ediyorlar insanlar Türkiye'den ve Türkiye vatandaşlarından. Yani biz bunu niye yaşamak zorundayız? Neden yani? Bizim e, hiçbir aslında e, sorumsuz olmadığımız... E, bir şeyin hatalar zincirinin Suriye'den tutun işte şeye kadar Türkiye'nin içindeki politikalara kadar hepsinin yükünü gene bizler taşımak zorunda kalacağız. Evet ama bu ve... suç kimin peki yani buradaki hata kimin ben onu tam olarak anlayamadım şimdi. Yani İngiltere'deki insanların Erdoğan'ın halkı diye Türkleri görmesindeki hata kimdi? Erdoğan'da mı yoksa bunu bu şekilde yayınlayan ve sunan? E, ...İngiliz medyasında... ...geçtiğimiz hafta şeyi de konuşmuştuk... E, ...Balkan ülkeleri... ...Romanya ve Bulgaristan gibi ülkeler Avrupa bir ...girmeye çalıştığı zaman da çıkan haberlerin... ...bunlara benzer olduğunu söylemiştik... ...bunlar dönemsel şeyler değil mi Avrupa içinde... ...daha doğrusu İngiltere basını için bir yandan da? Şöyle bir şey... yani ...Türkiye ile ilgili negatif algı... ...daha eski yıllarda da çok vardı... ...ama ilk kez... ...bu tarz şekilde talan yapıyor... E, ...ne oluyor şimdi Erdoğan'la yönelik politikalar veya da taban öfkesi Avrupa'daki Türkiye vatandaşlarına karşı iste istemez yansıyor ne oluyor vize alırken daha çok sıkıntı çekiyorsunuz daha vize kalkacağı yerde bütün o işte gidebildiğinizde eğer gidebilirseniz Avrupaya engelleri aşıp orada bu negatif algı üstünüze yapışmış vaziyette bir terör destekçisi ülke İslamcı terörü desteklemiş bir ülke Yaftasıyla dolaşıyorsunuz alnınızda hı hı. Ya şimdi şöyle bir şey var can ee, Tabii ki insanlar Dış dünyaya bakarken Hatta kendi iç olaylarına bakarken Basitleştirerek bakmak istiyorlar Zaten İngiltere'de Brexit Yani e, tamamen e, Britanya'nın e, Avrupa Birliği'ni bırakması mevzu bahis olmasa, Olmazdı böyle olsaydı O kadar negatif bir kampanya yaşandı ki Joe Cox öldürüldü Yani böyle bir evet. müthiş Siyasi cinayet yaşandı. Bu sarsıcılığa rağmen e, bu, bu tarz bir sonuç çıktı ortaya. E, ve tamamen dezenformasyon üzerine kurulu bir kampanya e, yaşandı gitti. Burada suç tabii ki de İngiltere'deki basında da muhakkak suç var. Ama insanlar bu kadar inceleyip suç dokumuyorlar Biz kendi ülkemizin basınına bakarsak e, yani o basının <gülüyor> işte, de farklı ya mu mu? yaptıkları var falan... %90'ının hiçbir şey yok yani %10'uyla biz yaşıyoruz bu ülkede Anladım. zavallı çok kat imkanlarla 25 bin 30 bin 40 bin hadi bilemedin 50 bin satan gazetelerin işte veya açık radyo gibi kanalların ülkesi ve işte bir de sosyal medyayla yani internet bu var yani dolayısıyla İngiltere'nin tabii ki basını sorumlu olabilir ama Türkiye'nin de maalesef işte bu yanlış politikalar ve ee, hepimiz üstüne mirası kalması bir gerçeklik. Ee, en büyük sorunu da tabii maalesef e, işte soy işte e, soykırımı tasarısı bilmem ne falan dünyayı yıkan bir e, devlet var Türkiye'de. Ama bu kadar negatif bir e, Brexit kampanyasında hiçbir şey yapılmadı. Bu gerçek bir şey yani şimdi e, 150 yılla ilgili önce uğraşmayı çok iyi biliyoruz da... E, Bugünle ilgili şeyleri, ya, hiç, hiç, bu körlük inanılmaz bir şey yani. Ne oluyor? Ey Avrupa diyorsun, geçiyorsun. Ne ey Avrupa'sı? Senin bütün ticaretin Avrupa'yla. Ve bunun etkilerini Türkiye çok yaşayacak. Türkiye'deki çok ciddi, kanlı belki bir takım sosyal olayların, çatışmaların önünü toplumsal bu açacak. Yani biz çok uzun bir tirad oldu ama son şununla bağlayayım. E, İngiltere'de mesela şu an kutuplaşmadan bahsediyor İngiltere haritası açılınca işte İskoçya, e, Kuzey İrlanda, e, İngiltere'nin işte bir şey daha e, metropolis kesimleri başka bir oy veriyor. Kalmayı oyluyor. E, Avrupa Birliği'ni destekliyor. Diğer taraflar <gülüyor> şeyin e, İngiltere'nin iç Anadolu'su. Hiç orada oldu değil yani. Evet, çok <gülüyor> büyük bir şey var, çatlama var orada. Yani şeyde şimdi hakkını yemişim. Bugün bazı gazeteler somut olarak elimize geçmedi. Ancak internetten birinci sayfalarını alabildik. Orada da Yeni Şafak'ta referandumdan bahseden bir sürü manşet varmış. Cumhurbaşkanı, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Plevneliyev Avrupa Birliği dağılırsa savaş başlar demiş. Brexit ile ilgili yazdıkları bunlar ee, akşamda da işte işte AB gerçeği yazıyordu. Bu savaş ne? kimin arasında çıkacakmış onu, onu okuyabiliyor onu musunuz? Okuyamıyorum maalesef Aha, buldum ben haberi. Ama böyle ha, haber. Bulgaristanla e, Türkiye'nin arasında biz de, tamamen dikenli tellerden evet. oluşan e, bir duvar sınırı var. <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> bilmiyorum evet. nereden çıkacak yani o savaş o duvarlar mı açılacak ne olacak neden yani, bahsediyor? Düşman olarak kimi ima ediyor? Bulgaristan. Bulgaristan düşman olarak ya da Bulgaristan'ın Cumhurbaşkanı Plevniyev düşman olarak kimi ima ediyor? Bir savaş başlıyor. iç savaş Avrupa içerisindeki bir iç savaştan mı bahsediliyor? İngiltere içerisindeki iç savaştan mı bahsediyor? Yoksa Türkiye ve Doğu üzerindeki bir iç savaştan mı Hepsi birden. Dünya savaşından bahsediyordur belki. Peki iki dakikada şeye yer ayıralım. Dedik ki bu Kolombiya'daki çok önemli tarihi evet. anlaşmaya biz evet. de azıcık değinme fırsatımız oldu ama biraz daha açalım mı? Evet e, şimdi Kolombiya'dan birden bir haber geldi, e, nihai barış anlaşması imzalandı diye. Ya bundan anlamış oluyor. Artık e, Kolombiya'da işte bir süredir zaten devam eden müzakereler vardı. Onda artık her konuda. İşte bu yerinden edilenlerin nasıl yerine geleceği şeylerin işte bir tazminatların nasıl ödeneceği bundan sonraki şeyin bütün bu onarıcı adalet sürecinin çünkü oradaki barış süreci tamamen mazlumlar üstüne yani savaş kurbanları üzerine kurulu bir süreç bizde de politik aktörler üzerine kurulu bir süreç yürüyordu ee, tamamen e, siyasi taraflar, kanatlar e, ve e, aktörlerin e, kendi aralarındaki müzakereler vardı. Burada da tabii öyle ama a, odak onların odağı, e, Kolombiya'dakilerin odağı e, tamamen kurbanlar. Yani biz bu kurbanları nasıl e, bir şekilde geçmişle barıştıracağız, onları nasıl onaracağız ki e, bizim zaten siyasi irademizi verdiğimiz ya tamam artık savaşmak istemiyorum. Devlet olarak ben artık e, yeter artık bu şeye, savaş politikasına e, devam etmek istemiyorum. Öteki tarafta da e, parçanın e, şeyi, e, e, oradaki örgütün e, söylediği de ya ben artık legal bir şekilde siyaset yapmak istiyorum. Tamamen kendimi işte, silahla herhangi bir... Eylemdi, şeydi, saldırıydı vesaireydi. Ee, i̇şte onlar bir de dibine kadar uyuşturucu ticaretiyle de alakaları var. Doğrudan onu söylemiyorlar ama. E, oradaki işte yani bütün bu kurduğum adeta, yani e, Kolomya'nın bir kısmı e, erişilemez boyutta. Çünkü o, o erişilemez boyuttaki e, egemenliğimi de bırakıyorum. E, ve şey yapıyorum, yani legal alana çekiliyorum. Yani ne yapıyorsam işte siyasi hukuki çerçevede olacak diyor dolayısıyla bu siyasi iradeyi zaten ortaya koymuştu iki tarafta onların yaptığı sadece geri kalan sorunları çözümlemek e şimdi orada da bir referandum olacak halkta çok kırgınlıklarla beraber bir düşük destek vardı bu referandum olursa barış şeyinin anlaşmasına fakat gene de son dönemde yükseldiği ve politikacılarında bütün güçlerini bu işe koyduğu söyleniyor. Dolayısıyla Kolombiya umutlu bir döneme gidiyor. Şimdi en önemli şeylerden biri benim dikkatimi çeken beyaz gömleklerin hep üzerlerinde siyasi tarafların yani e, Farç'ın üstündeki o şey, e, üniforma, askeri, kamuflaj, onlar çıkmış. E, aynı şekilde e, devlet başkanı Santos'un da kolomya devlet Bank başkanı e, takım elbisesi yok üstünde hep beyaz gömlek. Ve tabii Raul Castro asıl e, müzakereleri yapan, o da hep el sıkıştırırken, onları bir araya getirirken Havana'da e, beyaz gömlekler üstünde. Bu evet. çok sembolik bir şey. Küba yönetici hali e, dolayısıyla e, tabi, dün, dün tabi Bankimun da oradaydı Birleşmiş Milletler zaten destekliyordu bu barış sürecini ama birdenbire ön plana çıktı çünkü e, daha çok e, Türkiye'den gene bir fark bölge ülkelerinin e, başka ülkelerin desteği garantörlüğü çok önemli rol oynadı bu şeyde anlaşmada onlar e, hep e, bütün müzakerelerde vardılar ve e, arkasında durdular herhangi bir böyle düşük tansiyon yaşandığında vesaire özellikle Küba ama onun dışında başka işte bütün çevreleyen Latin Amerika ülkeleri artı Norveç ve bu barış mümkün olabildi yani bence bu gerçekten tarihi bir olay e, çünkü e, işte Kıbrıs sorunu falan gibi ki Kıbrıs sorunu e, bari, gene şey şu an çatışmaların yıllardır yaşanmadığı falan bir sorun ama e, Kolombiya sorunu dünyanın en netameli e, çatışmalarından bir, bir tanesiydi ve bu geride kalıyor. Evet 220 binden fazla insanın hayatına e, mal olmuş ve evet. bir de şeyin de, 5 milyondan fazla insan da. ...yerinden yurdundan olmasına yol açmış... ...korkunç bir felaket yani. 5 milyon evet yani böyle korkunç... ...yani bir insani faturası var... ...işte kaçırılanlar... ...yıllarca geri gelemeyenler... ...vesaireler... Evet, e, evet, ...bütün evet. hayatı paramparça olan... ...yerinden edilerek işte... ...veyahut da paramiliterler var... ...sağ paramiliterler... ...işte parçın dışında soldakiler... ...bilmem ne falan... Çok karmaşık bir durum hakikaten Kolombiya'nın demek. Ki. Evet düzeltiyorum. 7 milyonmuş son BBC'den baktım. 7 milyon kişi <gülüyor> evlerinden <gülüyor> evet, olmuş. E, dolayısıyla 5 deniyor, 7 deniyor. Biz, e, yani 7 de evet geçerli bir rakam. Evet dolayısıyla... çok yani evet böyle şey belki şimdi bitirdik artık programı evet. fakat şeye de Sri Lanka'dan gelen çok önemli bir açıklama vardı League, yani sızma haber o evet. da bu sal, misket bombalarının salkın bombalarının özellikle son birkaç gün içinde kullanılıp adeta jenosidel soykırımsal bir yıkıma yol açtı iç savaşın sonunun geldiği bunu bizzat mayın sökme <gülüyor> sivil toplum kuruluşları tarafından ortaya kondu. Çok vahim bir şey de vardı. Belki onun üzerinde de daha sonra dur durma fırsatı bulabiliriz. Evet. evet. Yani dünyada çok ilginç zamanlar yaşıyoruz hakikaten. Olmaz denilen şeyler oluyor. Ve <gülüyor> aynı zamanda da e, ya, e, iyi şekilde e, pozitif bir takım işte bu Kolombiya gibi ...sürpriz gelişmeler ve barış kimse olmaz ona da olmaz deniyordu. Fakat pozitif bir gelişme olarak o da oluverdi. O yüzden uzakta da olsa Türkiye için de bir ilham kaynağı olacağına eminim yani. Ve maalesef ilham kaynağı derken bu arada Britanya'da bundan sonraki geleceğinde... ...Kuzey İrlanda ve İskoçya'nın ayrılması bence çok daha fazla gündemde olacak bundan dolayı Türkiye'ye de Arjantin'e ilham verir. Ne olur. <gülüyor> Ona da bakacağız. Olur, evet. düşünün. Evet. Peki çok teşekkürler ederiz. Görüşmek, Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık gaz. Cem Çetinle Spor Günaydın Cem. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Cem Bey. Merhaba. Günaydın sevgili Cem. Merhaba. Evet bir hemen girerken bir küçük sürprizim var Cana. Bu ha, şey, şeyleri bir. Brexit diye adlandırılan İrlanda'nın ayrılması konusundaki terimler başka ülkelerde nasıl şey olurdu diye konuşuluyordu bir dinleyicimizin gönderdiği mesajlar farklı isimler. Yani Finlandiya çıkarsa ne olur, İtalya çıkarsa ne olur filan diye ama Türkiye için tam bulamamıştık. Halbuki Haber Türk gazetesini kapanda gördüm ben şimdi. Brexit yani <gülüyor> Türkiye'den çıkışı Trexit, TR Exit yani 16 milli özel uçakla gizlice döndü diyor. Ama o habere baktım bu yenilgiden sonra yani daha doğrusu şampiyonayı kaybettikten sonra hakkını ilerleme hakkını milli takım. Fakat Trexit biraz da haber eksik gibi geliyor Habertürk'teki çünkü Fransa'dan sadece 5 oyuncuyla gelmiş. Aa, milli futbol takımı sadece Şener, Selçuk, İsmail, Onur ve Ahmet. Çalık. Neden gelmemişler? Gelmemişler. Hiç. Tatil mi? Milli takımı karşılamaya hiçbir taraftar gelmemiş. Futbolculara çıkış kapısına kadar polisler eşlik etmiş. Bu kötü olmuş ama ya. Evet, Trexit. Neden gelmemişler acaba? Belki de artık orada kalacaklardır, olmaz mı? <gülüyor> Olabiliriz. Burak <gülüyor> Çine, işte. Çin'e dönmüştür herhalde. <gülüyor> ya da tatilini devam ediyor. Evet. Ya da maçları izliyor. Tatil uzman. devam ediyor <gülüyor> muhtemelen. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> Fransa en çok turist çeken ülkelerin başına geliyor. Dolayısıyla da yani şampiyona bittikten sonra tatilleri Fransa'da hem futbol maçlarında hem de Fransa'nın güzelliklerini yaşayarak olabilirler tabi Be ama. Belki de ama greve katılıyorlardır. Hayır bir de yetmedi mi yaptıkları Fransa'daki tatil? Fransa'daki hareketlerine katılmıştır futbolcularımız. <gülüyor> <gülüyor> Olamaz. <gülüyor> ee, tabi ciddi bir başarısızlık var. Evet. Yani, e, Biraz onu konuşalım. E, evet yani bunu konuşmak lazım ve çok kimse konuşmuyor. Yani medyaya bakıyorsunuz yani e, çok e, odaklı bir Türk medyası var. E, spor medyası var. Yani iki tane oynadığımız karşılaşma, içlericisi bir futbol, e, koşamayan bir milli takım. Sonra birdenbire kazanılan bir Çek Cumhuriyet'in maçı ve her şey unutuluyor. Yani e, abartmayı ve kandırmayı ne kadar çok seviyoruz değil mi? Yani bu sadece politik de geçerli değil. E, herhalde bu ülkenin her alanında. Evet, bir evet. şuursuzluk hali hakim yani bazı durumlarda aynen şuursuzluk çünkü farkındalık derecemiz o kadar düşük ki millet olarak fark etmiyoruz nasıl yaşadığımızı kim olduğumuzu ne yaptığımızı tabi bu da bilinçle herhalde alakalı bir şey yani ve, yani, ve kandırılıyoruz işte demeçler de daha sonra çok korkutucu demeçler mesela Fatih Trin'in kazanılan Çek Cumhuriyeti maçından sonra TRT'yi eleştirmesi TRT'nin e, bundan, TRT bundan sonra sorularını yanıtlamam sorularını cevaplamayacağım ve röportajlarına gitmeyeceğim demesi. Yani TRT'de de işte buna gerekçe olacaktı. Bilmiyorum basın toplantısını tahmin edip izlemişimdir ya da Bir e, tarih programında galiba bir tarih profesyonu evet. e, e, eleştirisine e, istinaden e, TRT'yi suçluyor. Yani her diyoruz ki hoşgörülten bahsediyoruz. Yani ya, bu milli takım oldu da yani, bu milli takım e, başarısız ve hepimizde utandırdı. Yani kazanılan çek maçı bir ölçü değil. Yani çekler e, Allah'tan çekler var yani Gruptan da çıkmamızı bizim çek cumhuriyeti sağladı hatırlayın. Yani Fransız e, takım evet. maçı biz kazanmasaydık bizim gruptan da çıkamayacaktık. E, Fransa'ya da gidemeyecektik. Neyse ki burada da çek cumhuriyeti karşımıza çıktı bir galibiyet aldık ama. Yani bu galibiyeti e, büyütmek, e, dolayısıyla e, eleştirileri unutturmaya çalışmak kötü futbolu unutturmaya çalışmak, yaşanan rezillikleri unutturmaya çalışmak, e, hiç doğru bir yaklaşım değil. E, yani Fatih'in bunu bilmesi lazım. Yani sonra Arda Turan'ın kazanılan Çek Cumhuriyeti maçından sonra hesap soracağım. Evet. Yani kim, Kimsini siz hesap soracaksınız? Birileri sizden hesap sorması gerekiyor. Yani hesap verecek olan kişiler sizken, siz olmanız gerekirken işte kazanılan bir Çek Cumhuriyeti maçından sonra hesap soracağız. Yani ya. Ne oldu? Ama, ama şu <gülüyor> var. Tabii e, Cem e, benim bir ufak itiraz demeyeyim ama inherafım olsun. <gülüyor> şöyle bir durum var imparatorlardan hesap sorulmaz yıllar yılı on yıllardır imparator diye hitap ediyorsunuz adama kaiser sultan yani Roma Daha sonraki en büyük sıfatı veriyorsunuz ondan sonra da hesap mı soracaksın? Yok hesabı alıp gittiler zaten <gülüyor> İmparatorlar hesap soruyor. Ben vermedim sorular. o payeyi. Hiçbir zaman İmparator demedim yani. Onun için. <gülüyor> Allah'tan. Kendimi ayrıcalıklı tutuyorum ya eleştirin. Işte. <gülüyor> İmperadore. <gülüyor> Bizde var. Ve e, işin ilginç tarafı, e, geçen haftaki programda da biraz e, masaya yatırmıştık. Fırat İçerimin maaşı e, 2014 yılında yanılmıyorsam sonlarına doğru sözleşmeyi, Türkiye Futbol Federasyonu, e, yıllık e, 3.5 milyon euro 5 artı 2 yani 7 yıllık e, bir evet. e, sözleşme e, yapmış Türkiye Foto Federasyonu Fatih Kerimle ve bu 7 yıllık sözleşmenin e, toplam miktarı da e, 25 milyon euro 25 milyon euro hmm. ve yani siz Fatih Terim'e istifa etmiyor diyelim Fatih Terim kovdunuz tazminatı da yani bugün Fatih Terim istifa etmedi diyelim Türkiye Futbol Federasyonu da kovdu. Parti terim tazminat miktarı bu sözleşmeye göre tahmin ediyorum ki 12 ile 15 milyon euro arasında. Evet tazminat verecek. Zaten şey de, Cumhuriyet Gazetesi'nden gördüğümüz habere görece Aha. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Türkiye Futbol Federasyonu'nun çok başarılı başkanı demem lazım. Yıldırım Demirören. Fatih Terim'le devam etme kararı almış. 2018 tarihte, Dünya Kupası'na da Fatih Terim idaresinde başlamak amacında. Ya yani imparator komutasındaki lejyonlar olarak 2018'e doğru ilerleyeceğiz. Tarihte hiç bir teknik direktör istifa edelim etti mi şeydi daha doğrusu kovuldu mu Türkiye Milli Futbol Milli Takımında? İstifa edenleri hatırlıyoruz tabii ki de. kovulan var mı yani? Yani daha doğrusu tazminatla beraber. Genelde karşılıklı anlaşmayla e, masaya oturursun, yani Hı -hı. tazminatı işte düşünmeye çalışılsın. Yani bundan önce e, Hiddink ile yanılmıyorsam, Gus Hiding vardı Hollandalı teknik adam. Hı -hı. Onunla bir anlaşma yoluna giderek e, taraflan sözleşmeyi feshedebiliyorlar. Yani Fenerbahçe'de, Fenerbahçe'de lövü atmıştı mesela. Tabii Löv atıldı, bir Hiddink attık, Aragonesi kovduk, Del Bosque yani işte bakın. Bu Del Bosque Beşiktaş'ta çalışıyordu. O zaman Beşiktaş'ın başkanı Yıldırım Demirörendi. Del Boskeye yarım sezon dayanabildiler ve Del kovdular. Tazminatı da ödediler? Tazminat sonra mahkemeye gidildi. Yani anlaşma da olmadı, anlaşamadı taraftalar. Sonra biz Del Boskeye, kulübü Del 10 milyon liraya yakın tazminat ödemek mecburiyetinde kaldı. Ve acıdır ki ya da ne büyük bir tesadüf ya da e, işte e, tesadüf de değil ama işte o kovulan Yıldırım'ın kovduğu, Yıldırım Demir kovduğu e, Del Bosque, İspanya'nın e, teknik direktörü Yıldırım Demir Öğren'de Türkiye Futbol Federasyonu e, başkanı. işte o bir tarafta e, Del Bosque'nin talebeleri diğer tarafta e, Yıldırım Demirören'in seçtiği e, görevlendirdiği insanlar, orada çıkan tabloyu da birlikte izledik. Şimdi İspanya'nın üç sıfır İspanya'nın antrenörü şu anda Del Bosque mi? Del Bosque, evet. Oo, Del Bosque'ın atlamışım, <gülüyor> Eyvah. Ama e, Demirören üzgünmüş. Biz bu yola günlük başarılar için çıkmadık uzun yıllar çalışarak Türkiye'deki futbolu kökleştirmek ve geliştirmek istiyoruz demiş Fatih. Yani şu anda Türk İmparatörü. futbolu ciddi bir şekilde kötüye gidiyor. Yani ortada çok ciddi bir başarısızlık var. Ama işte medyada, Türk futboluna yön veren medyada bu süreçte çok ciddi e, suçlu, suç ortağı. Çünkü e, ne yazık ki bir takım olumsuzlukları e, böyle çok kritik mevkiler olan insanlar dillendirmiyorlar, konuşmuyorlar. E, çünkü ben hep şunu söylerim. E, spor medyası o kadar e, kapalı bir cemiyettir ki e, e, onu, onu kıramazsınız siz ve oradaki insanlar ciddi bir şekilde birbirini kollarlar, birbirini tutarlar. Yani ama bu işte iyi gidişatı göstermiyor. Burada bir sorun var. Biz gruplardan zaten çıkarken de çok büyük bir tesadüf sonucu çıktık. Yani bir mucize gerçekleşti. O mucizeyle biz Fransa vizesini aldık. Ve böyle bir başarısızlık söz konusuyken bu başarısızlığın ödülü olarak, ödülü olarak 500 bin euro Fransa vizesi alındı diye 500 bin euro federasyon prim verdi. Prim verdi kurucular. değil mi? Evet işte onun için zaten Harbiye Marşı ile başlamayı düşünüyorduk biz. Biz yıldırımlar yaratan bir ırkın ahvadıyız. Yıldırım demir <gülüyor> öğreni böyle yarattık. Devam edeceğiz. Herkese <gülüyor> verdiler mi 500 bin euroyu? Bir kavga çıkmış <gülüyor> diyorlardı. E yani işte o prim işte sözde galiba 350 bini verilmiş de geri kalan primler verilmemiş. Bu arada tabii bir karşılaştırma yapmam gerekiyor. Almanya ise şampiyonda yani Avrupa şampiyonluğuna uygun gördüğü prim 300 bin euro. Yani Avrupa şampiyonu olursa Almanya, Avrupa olursa 300 bin euro kazanacak. Biz son anda Fransa vizesi aldığımız için 500 veriyoruz yani nasıl bir mantık nasıl bir bakış açısı bunların sorgulanması gerekiyor yani o geçen hafta bir programı, meclise CHP'li milletvekilleri yani bir soruşturma önerisi falan vermişler bir atılmıyorum konuyu ama bu konuların konuşulması lazım bu sorgulanması lazım çok ciddi paralar dönüyor bu paralar nereden geliyor bu paralar nasıl bu kadar büyük miktarlarda veriliyor bunların her birinin soruşturulması lazım çünkü ee, neden bu paralar miktarları çok yüksek ve bu paralar hakkaniyete dayanmıyor. Peki ama e, Türkiye Futbol Direktörü Vatih Terim soruşturmaya başlamış işte e, ve 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuş. E Tabii o e, internet, internette yazılanlar, çizilenler e, kabul edilebilecek e, ifadeler değil. değil. Ama bu da e, maalesef bizim ülkemizdeki insanların nasıl kin ve nefretle e, bu hayatı yaşadıklarını gösteriyor. Yani bugün işte Fatih Terim'e e, kızıyor insanlar kin ve nefretlerini kusuyor. Yani bir gün belki size kızıyorlar kin ve nefretlerini kusuyorlar. Bana kızıyorlar kin ve nefretlerini kusuyorlar ama burada üzerinde durulması gereken bu insanların pek çok insanın bu ülkede kin ve nefretle yaşıyor olması. Evet. Ve e, sosyal medyada bu kin ve nefreti gözler önüne seriyor. Bu çok tehlikeli. Ee, bu çok tehlikeli. Cem Bey, e, bunlardan etkilenmemek, yani sosyal medyadan bu tip etki, eleştirilerden etkilenmemek de bir profesyonellik olarak görülebilir mi? Bu tip mevkilerde olan insanlar için, bu tip yani konumlarda etkili, olanlar için. Kamile gökyüzü et, etkilenmiyordu zaman. Şöyle bir şey ki. E, yani. yaptı. Mesela, e, ben e, bunları okuduğum zaman bana yönelik değil tabii ki ama ee, ...insanımızın e, gelmiş olduğu nokta e, çok düşündürücü e, Zaman zaman ben üniversitede de yaşıyorum. Öğrenci e, sonuçları yerine getirmiyor. E, bir şekilde kalıyor dersten ya devamsızlıktan kalıyor ya da not başarısızlığından e, kalıyor. Bütün kinin ve nefretin o sosyal medyada ya da e, bilgisayarın önünde kusuyor hocasına karşı mesela. Evet. E, hakaretler, yalan, dolan, yanlış ifadeler... Bunların e, bir yaptırım da olmuyor. Yani e, evet oluyor. Hukuken var. Ama işte suç üstünde bulunacaksınız. Vesaire vesaire. Ama e, verilen cezalar da çok fazla caydırıcı da olmuyor. E, bir dersinde bir öğrencim şey mezzetmesi yaptı. Hocam bunlar dedi. klavye erkeği dedi. Yani, nasıl bir caydırıcılık olabilir peki Cem Yani nasıl bir... Öyle cezalar vereceksiniz ki e, bir de bilgisayar cezadan ziyade, yani. nasıl e, Cezadan ziyade Hı -hı. de Eğitimle de alakalı bunlar yani evet. e, insanlar işte eğitimlik gerekiyor, insanları yetiştirmek gerekiyor ama siz insanları eğitmezseniz, düzgün eğitim vermezseniz ve insanlar kim ve nefret aslında zayıf nitelikteki insanların talip olduğu değerlerdir. Hiçbir evet. akıllı insan, güçlü insan kim ve nefretle yaşamaz ya batı'da bu dünler olur olmuyor mu? Mesela Batı'daki insan, daha doğrusu Avrupa'daki insanlar aynı şekilde sosyal medyadan kim ve nefretlerini sunmuyorlar mı? Sun muhtemelen o aynı araç, onlarda da var, onlar da sinirleniyorlardır farklı konularda, farklı şeyleri. Yani Türkiye'deki insanların özelliği de böyle sporla alakalı olan konularda kim ve nefretini doğrudan sosyal medya üzerinden sunmasın? Şimdi ben bazen zaman zaman takip ediyorum, Bir takım çalışmalar da yapıyorum. Ee, kin ve nefret ya da bu tür reaksiyonlar du bunlar duygula yönelik e, reaksiyonlardır. Evet. Eğer siz tabi batıda da bunun örneklerini görüyoruz ama oran olarak baktığımız zaman bizde daha ağır basıyor. Şimdi sen bilgi sahibi değilsen mantığın kararlarına yön vermiyorsa duyguların mantığına yön veriyorsa o zaman e, bu tür reaksiyonlar kin ve nefret e, daha yüksek oluyor. Ama bu e, gelişmiş toplumlarda e, çok üst seviyede değil. Yok mu? Elbette var. Yani insan faktörü ama yüzdeye vurduğumuz zaman e, bizdeki kadar e, yüksek olmuyor. Yani bir de şunu kabul ettim. Cezai ediyorum, yaptırımlarda çok özür dilerim. Cezai yaptırımlar mesela Türkiye'dekinden daha sık olan ülkeler var. Yani Arap ülkeleri, Mısır, Suudi Arabistan mesela. Yani Suudi Arabistan'da o, o, bir şey yazıldığı o, zaman insanların... Onları, onları örnek almıyorum ben yani. Evet. Ama evet, metod e, olarak e, ceza e, üzerinden gittiğiniz e, zaman onlar da girmiyorlar mı kadrajın içine? Yani olabiliyor tabii. Ya. Olumsuz örneklere bak biz olumlu örnekleri e, nereye hedef alıyorsak <gülüyor> onları o hedefleri göz önüne getirmemiz lazım. Evet, yani, belki ben, de ben şey... Daha... Şeyi de söyleyeyim pardon sözünü kestim e, Cem ama yani e, medyanın e, son derece kötü bir sınav veriyor olması sürekli olarak yani hiçbir şekilde e, gazetecilik e, medya e, fonksiyonlarını yerine getirmemesinden de tabii bunun da e, sosyal medyanın da bu hale gelmesinde payı vardır herhalde. Mesela şimdi TRT e, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu spikeri Hünkar Mutlu. Ee, İrlanda'nın gol attığını duyunca ve İrlanda'da golü attığı neler oluyor neler ah milli futbol takımımız için her şey diye sevinç coşkusuyla bağırınca tabi biraz tuhaf olmuş yani. Beğenmiş yani skoru. Evet, evet yanlış Yanlışlıkla, Yanlışlıkla sevinmiş ama bu hamasi ve milli duygularla işte böyle oluyor yani. Mesap sormak ya yani. Mehmet Ağar'ın orada ne işi var diye evet. sormak yerine İrlanda'nın golüne yanlışlıkla sevinen TRT Spiker'i olursa da sonuç böyle bir şey oluyor herhalde. Bir de bir de şu var, bir de şu var, da yani o kadar çok abartıyoruz ki şimdi e, aklı başında da insanlar var, insanlar da var yani şimdi e, televizyon bize her şeyi gösteriyor, her şeyi görüyoruz. E, siz buna uy, medya olarak buna uygun yorumlar yapmazsanız başarısızlığın üstünü örtmeye çalışıp insanlara e, umut vaat ederseniz. E, i̇nsanlarda da beklentiler e, Duygusal olarak e, tavan yapıyor A Patlamalar oldu, evet Aynen, Bu beklentiler öyle. karşılanmadığı zamanda Bu beklentiler karşılanmadığı zamanda Sahte bir beklenti ortamı Yarattığınız için de e, Tepkiler bir o kadar fazla oluyor Yani bunun için e, Tepkilerin fazlalığını Tabi kabul etmiyoruz ama İnsanların o fazla tepki vermesinin gerekçelerini anlayabiliyoruz. Dikkate almak gerekiyor. <gülüyor> Öte yandan bir de şey var tabii muazzam bir hukuksuzluk ve kanunsuzluk ortamı da var. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu mesela yakalama kararı çıkarılmış ama kadına hakaret davasından yargılandı ve onun için eski Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu oysa hakemleri dört mü daha fazla saat e, hapis tutan ve ancak Cumhurbaşkanı'nın e, telefonuyla serbest bırakan bir e, haydutluğun e, şey temsilcisiydi. O konuda herhangi bir şey medyadan da herhangi bir itiraz yok. E, ben daha ilginç bir şey söyleyeyim. Daha bayın bir şey söyleyeyim. Mutlaka e, okumuşsunuzdur. E, bizi dinleyenler de mutlaka medyada bunu takip etmiştir. Burak Yılmaz'ın Eşine karşı uygulamış olduğu evet, şiddet. Evet. Evet. Ee, ve hamile bu kadın. Ee, hamile ve hamile olarak şiddete maruz kalıyor. Ve konsoloslar sığmak mecburiyetine kalmış. Boşanma davası var. Ee, bu tahmin ediyorum ki okumuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Evet. Ee, bu mesela kabul edilebilecek bir durum mu? Kabul edilecek, edilebilecek bir olay mı? Ha. Yani e, ben şahsen böyle bir durum yaşanmış olsa ve ben tam mekanizmasında olsam ilk şey futbolcuyu çağırırtım. Dedim ki, bunlar doğru mu? olayı sorguladım. Bunun doğruluğu varsa ve bu ülkede zaten kadına şiddet bir problem ve bunu çözmeye çalışıyoruz. Ve burada bir futbolcu eğer bu olumsuzluğu yaşatmışsa ben oyuncu milli takım almam. Ee, kim olursa olsun. Evet. Çok önemli bir nokta bu da bence. Ben, ben alsam bu... da primini vermem. Burak, Hayır. Bu... Sevgili cevap alsam de, almam. Bak Fransa milli takımında son altı ay içinde çok ciddi bir ee, olay yaşandı oyuncular arasında bir kız davası yaşandı ve bundan dolayı e, Fransa Teknik Direktörü Deschamps, Didier Deschamps ne Valbuena'yı ne de Real Madrid'in şu anda en formda futbolcusu Benzema'yı milli takım almadı. Çünkü hmm. e, sağ dışı davranışlarıyla da futbolcular örnek olmak mecburiyetinde. Çünkü bunlar rol model ve herkes bu futbolcuları izliyor. Sen çok başarılı bir futbolcu olabilirsin. Ama sağ dışında da ahlaklı olacaksın. Topluma uygun davranış modelleri sergileyeceksin. Ve Benzema'yı almadı ve daha sonra dedi ki işte ırkçılık yapıyor, şu yapıyor, bu yapıyor. Hayır. Fransa'da mesela bu tür yaklaşımlar çok önemlidir. Ve sen çok iyi futbolcu olsan bile bak Fransa'da Benzema kadroya alırmadığın üç kişilik kadroya. Biz bunlardan dert çıkartamıyoruz. Medyamız bu konuları toplum bilinçlendirecek... Ya da kazalma mekanizmalarını bile bilinçlendirecek politikalar, yayın politikaları maalesef izlemiyor. Ve hep biz günü kurtarmaya yönelik politikaları izliyoruz. E, bu da e, ister istemez aşırı tepkilerin doğmasına sebep veriyor. Evet, şeyde tabii ilginç mesela e, şeyin söylediği... E... Tan Morgül'ün yazdığı bir yazıda programcı dostumuz Tan Morgül'ün Godo geldi nihayet başlığıyla <gülüyor> Sokrates dergisine yazdığı yazıda. Bizimkiler elendi diyor Müsebbibi ise ne İrlanda ne İtalya ne de Macaristan Türkiye futbol direktörü Fatih Terim bir yerde haklı aslında demiş millet olarak kupaya iyi hazırlanamadık. Ama millet olarak uzun zamandır herhangi bir konuya iyi hazırlanamıyoruz ki. Halbuki sadece kupaya değil, hayata da Burak Yılmaz'ın yüzündeki asabiyet ve öfkeyle değil... Emre Mor'un o güzel gülüşüyle asılsaydık yenildiğimizde bile birbirimize sarılmayı becerirdik diyor. İşin içinde bir de yalan var. Yani diğer gazetelere baktığınız zaman savunulacak hiçbir tarafı yok. Türkiye'deki medyanın ikiye bölündüğünü görüyoruz ama mesela hükümete yakın bizim kanki medya olarak adlandırdığımız basın içerisinde de bu tip haberleri görebilmek mümkün. Burak Yılmaz'la alakalı bu haberi görebilmek mümkün. Çünkü ortada mühim bir yalan olduğu iddia yalan olduğu iddiası var. Çünkü düğün günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ee, eşim'i telefonla arayarak üç çocuk yapmamızı istedi. Eşim de ben dört çocuk istiyorum diyerek cevap verdi diyen e, bir kadın var. Bir kadın var şiddete uğramış bir kadın var. E, şiddete uğramasının temel sebeplerinden bir tanesi de e, zorla kürtaj yaptırılması yaptırmak istenmesi. Hem dört çocuk istiyorum diyor hem de ondan sonra hamile kadın. Bunu da Cumhurbaşkanı da söylüyor. Söylüyor. Evet. evet. İşte. Bunların konuşulması var ama milletimiz bunları e, ne kadar anlayış gösteriyor, ne kadar anlayabiliyor. E, yani bunlar da tabii sorulması gereken, üzerine durulması gereken hususlar. Tabii bir de ben çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bizim milli takımımızda bir de ötekileştirme var. E, neden bu kavramı söylüyorum? Çünkü e, Ömer Bey o yazıya gönderme yaparken mesela şimdi bizim e, ülkemizde şu milli takıma baktığımız zaman Türkiye Ligi'nde top koşturan oyunculardan oluşan bir milli takım. Yurt dışında da top koşturan çok başarılı isimlerimiz var. Ama neden Fatih Terim her zaman için tercihini Türkiye Ligi'nde top koşturan oyuncularla yapıyor. Ve yurt dışındaki oyuncuları çok fazla 11'e koymuyor. Ve çok da fazla prim görmüyor futbolcular. Halbuki Türk futbolu, Türkiye'deki futbolcular maalesef başarısız. Hem Türkiye'deki takımlar başarısız, hem burada yetiştirdiğimiz oyuncular başarısız. Kaldı ki buradaki takımlar da e, klip mevkilerde yabancı oyuncularla bir değer yaratmaya çalışıyorlar. Niçin mesela yurt dışındaki biz topçularımızı ilk 11'de kullanmıyoruz? İşte Emre Mor, ne zaman kullandık biz Emre Mor'u? İş işten geçtikten sonra, yani artık e, yumurta kapya dayandıktan sonra, son Çek Cumhuriyeti maçında e, kullandık. Kimi kestik? Hakan'ı kestik. Niye Aldayı kesmiyorsun? Yani Alda ne yapmış ya yani bu sezonu nasıl geçirmiş? Kendi takımında ilk 11'e girememiş. Bir de şu paradoksu da söylemeden geçemeyeceğim. Evet. Aldayı Türk seyirciler maçta eleştirirken İspanyollar sahip çıktığından böyle haberler yapıldı. Ya yani bu Aldayı İspanya medyası sezonun en kötü 11'ine seçmedi mi? Aynen öyle ve bunu hiç <gülüyor> üzerinde durulmuyor yani Arda'nın <gülüyor> tehditleri üzerinde duruluyor abi. Yani nasıl kendi bakın bu bile kendi kendimizi nasıl kandırdığımızın açık bir göstergesi ve sen e, niye mesela Yunus Mallı diye bu sezon Bundesliga'da harika bir sezon geçiren bir oyuncumuz var. Bundesliga'da 11 tane 12 tane gol atmış. Sen bu çocuğu bir Türk milli takımın golcüye ihtiyacı var... ...golcüsü yok... ...sen bu çocuğu bir dakika bile kullanmıyorsun... ...sahaya sürmüyorsun... ...o zaman bu çocuğu sen niye Türk milli takımına alıyorsun... ...bırak bu çocuklar... ...Alman milli takımında hedef koysunlar... ...on için ben mesela Mesut'a da kızamıyorum... Ee, ...ya da tercihini... ...yabancı milli takımlarla yine yapan Türk sporcuları... ...hiçbirine kızamıyorum... ...ve bakın bu konu, bu konu çok önemli bir konudur... ...Türkiye'de kimse bu konuyu konuşmak istemiyor... ...spor medyasında kimse bu konuyu konuşmak istemiyor... Burada ciddi bir öteki ilişkisizli operasyonu var. Bunun farklı sebepleri de var ama bunu mutlaka biz bugün içerimizin sonuna geldik ama bir sonraki programda bu konuyu konuşmamız evet. ve gündem oluşturmamız gerekiyor. Kesinlikle öyle. Ben de aynı fikirdeyim. Bunun, bunu konuşmaya devam edelim. İki tane de çok tuhaf <gülüyor> haber daha var. Onlarla da belki bitirebiliriz süreyi de bitirdik Tabii. ama yani bir tanesi 2016 Rio Paralimpik oyunlarında mücadele edecek Avustralyalı kadın yelkenci antrenman sırasında silahlı soyguna uğrayıp bisikletini çaldırmış. Akıl almaz bir şey yani. Avustusanya'da evet. dönü... mı yaşanmış bu olay? Ee, e, Brezilya'da hayır. Rio de Janeiro'da ha, değil, silahlı soyguna ha. maruz kalmış. Yani parali, Sakatları olimpiyatından bahsediyoruz. Yani artık son haddi. Ama en e, çarpıcı şeylerden biri de Arda demişken aklımıza geldi. Ronaldo Portekiz yenildiği zaman sinirlenmiş herhalde Macaristan maçı öncesinde kamp yaptıkları otelin önünde yürüyüşe çıkan Portekiz milli takımında Ronaldo'ya yaklaşarak bugünkü maça hazır mısın diye soru soran Portekizli gazeteci beklemediği bir tepki almış bir günden mikrofonu evet, o gazetecinin olmuyor. mikrofonu elinden alıp yarındaki <gülüyor> göle fırlatarak yürümeye devam etmiş büyük bir o demiştir herhalde terbiyesiz diye devam ediyor Ronaldo daha önce de İrlanda İzlanda takım kaptanının forma değişimine yüz hayır diyerek hatta hiçbir şey söylemeden yoluna devam etmek gibi büyük bir sportmenlik dışı davranıştan sonra bir de gazetecinin mikrofonunu göle fırlatmak gibi küstahlığa da sahip ama dört buçuk G ile her an karşımızda Ronaldo galiba on... almış İzlanda kaptanı da sonunda şeyi formayı ama Ronaldo'nun da Portekiz'i kurtardığını taşıdığını belirtelim çünkü 3-3 berabere biten Macaristan maçında iki gol attı ve Portekiz'i elenmekten kurtardı Aa, o zaman Evet yani önemli bir futbolcama işte futbolcada bazen bu çöz kabul edilemeyecek davranışlar oluyor ama de şimdi unutmamak lazım yani bazen medya ne da futbolcada mesela izin gününde ya da ne bileyim e, serbest zaman diliminde e, röportaj alabilmek için bu şekilde yaklaşımlar sergiliyorlar halbuki yani izin gününde ya da e, ne bileyim e, evet, medya günü değilse futbolcunun özel hayatında da bu şekilde müdahale etmemek gerekiyor. Zaten ciddi bir baskı var. E, bu çocuklar da o baskıyı yönetemedikleri zaman dilimi de çok fazla olabiliyor. Yani bunu da göz ardı etmemek lazım. Doğru. E, bu arada bitirirken kendi geçen hafta ne oldu diye belki tabii çok medya yazıyor çiziyor ama e, Rus atletleri e, Rio'da izleyemeyeceğiz. Uluslararası Atletizm Federasyonu hmm, Rusya'yı verilen evet. cezanın e, devamını e, yönde bir karar çıktı. Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi de bunu doğruladı, konfirme etti. Bu arada Uluslararası ee, Halitem Federasyonu da Rusya'yı olimpiyatlardan men ettiğini açıkladı. Topinkten dolayı. Ee, gidişat çok kötü. Evet. Ben acaba diyorum Putin e, sonuç alamazsalım faaliyetlerinden biz Rusya olarak e, Riyo olimpiyatlarından çekiliyoruz diyebilir mi? Gerçi bu konuda bu hafta e, içinde e, Rusya'nın olimpiyat komitesi e, başkanı e, Lozan'daki toplantılarda hayır e, böyle bir kararımız olmayacak yönünde bir açıklama yaptı ama bir takım çevreler Putin'in böyle bir kararda alabileceği ihtimali konuşuyor. Çok ciddi bir soğuk savaş da var yani. Bunu evet. da ben takip ediyorum ya. Programı bölümünde de bir diknot olarak belirteyim dedim. Belki de çok iyi ettin. Belki de Putin katılır zaten judo takımında kendisi. <gülüyor> o <olabilir> yani. <gülüyor> şey Başka bir bayrak altına <gülüyor> yarışabilirler mi? Yani şimdi tabii öyle bir, yani başka bayrak dak dediğim e, nö, nötr olarak uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin e, diyor ki eğer doping yap, atlet doping ama işte özellikle Rusya dışında yaşayan atletler temizdir, onlar katılabilir ama e, bağımsız atlet olarak katılabilir bağımsız, e, diyorlar. E, tabii bu da çok üzerinde durması gereken bir nokta. E, mahkemeye girecekler e, işin beya. Ee, sırık tatlamada Rusya'nın yetiştirmiş olduğu en önemli figürlerden biri. Bu kararı biz kabul etmiyoruz. Ve Uluslararası tahkim Mahkemesi, Spor Tahkim Mahkemesi'nin hmm. açıklaması var. Yani ortalık biraz karışık. Evet. Ama Önümüzdeki mesela haftada daha Kenya'da çok evet, e, doping, Kenyalılar da doping yaptı ama Kenya'ya şu ana kadar verilen bir ceza yok. E, ama sadece bütün e, eleştiri odakları, suçlar, cezalar Ruslara kesiliyor. Ciddi bir soğuk savaş yaşanıyor. Ben evet. takip ediyorum ve her programda da e, okuyucularımız, dinleyicilerimizi e, bilgilendirmeye çalışıyorum. Bu evet, bitti vaktimiz ama çok ufak bir düzeltme yapacağım. Günler son, yine formasına alamamış Ronaldo'nu. Ben aldı diye biraz önce söyledim ama arkadaşlar şaka yapmışlar onu. Evet. <gülüyor> ben de zaten beklemezdim bu düzeltme çok yerinde olmuş can. Çünkü İzlandanın onları oyuncularından böyle bir şey beklemez. Şakaçı İzlandalılar. Ama evet. İzlanda da ikinci tura çıktı. Yapalım. İkinci evet. yılda da İngiltere'yle karşılaşacaklar. Evet. Favorimiz. E, Benim favorimiz yandan da. <gülüyor> devam ediyoruz. Evet, evet. <gülüyor> Peki çok teşekkür ederiz Cem. Görüşmek Bir şey üzere. değil, iyi yayınlar. Görüşmek üzere. üzere. Cem Çetinle Spor. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz bugünü. Trexit'den sonra Brexit, bir de biz de Pertes çıkışımızı yapalım. Onun dün de büyük bir başarıyla söylediği konserinde Gloria adlı çok iyi parçasıyla bitirişimizi yapalım. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.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 People say beware, but I don't care, the words are just rules and regulations to me, me. Çıkkasıydı.